Elhamdülillah, yadzi hedana alihada ve ma kunna nehtediyel evlana hedana Allah. Fema tevfiqi ve acsamii illa billah. Ne kad jâet Rasulü Rabbina bilhaq, sallu ala Rasulina Muhammed, Allahum salli alaih sallam. Sallu ala tabibu kulubina Muhammed, Allahum salli alaih sallam. Sallu ala şefi'i l-lubina Muhammed, Allahum salli alaih sallam. ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعمني ليلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقص الذي باركنا حوله لنريه آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم بارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين <gülüyor> allah elhayy ve defa'at ve illa billahi teala ve tekattez huzretleri gece mübarek eylesin miracımızı mübarek eylesin 27. gece çok büyük bir gecedir. Yarınki gün de çok önemli bir gündür. Kandil'in günü yarındır, bugün değildi. Oruç da yarındır. Bugün tutulan Recep orucunun fazileti var. Yarınki oruç esas 27 orucu oluyor. Bunu da çok bilmeyenler oluyor. Şimdi hangi gecedesiniz? Söyleyeyim size. Burada oturdunuz. Çok da sıcak bir mevsime çattık. Fakat ne kazanıyorsunuz onu anlayın. Enes radıyallahu bir rivayet var. Selman Farisi'den bir rivayet var. Rasulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. bunu sesini biraz açın. Benim sesim zayıf. Fi acebe yevn müleyledûn yukteûnil a'bili fîhâ hasene hakime etsene Recep'te bir gece var. Bu gece. Bir gün var. Yarın. Onlarda salih amel işleyenlere ne yazılır? Yüz senenin hasenesi yazılır. Yüz senenin hasenesi ne demek? Bir insan yüz sene öyle olsa yani bunun tabii 120-130 olması lazım ki çocukluğu çıksın. Diyelim artık 10-11 yaşından başladı amele. 100 senede sırf amel yaptı. Başka hiçbir şey yapmadı. Bir günahı yok. Devamlı geceleri ibadetle geçiriyor, gündüzleri oruçla geçiriyor. Bu adamın 100 seneli amelinin cevapları neyse Recep'teki o geceyi, o günlüğü ihya edene hepsi yazılıyor. Bir kere gece. gecede. Bu gece öyle gecede. Bu gece dinlerinin sohbet 100 sene ilim meclisine gelmek gibi oldu. Yüz sene sıralı ilim meclisinde tahsil etsen, ayet dinlesen neyse bu gece olur. İnşallah. Onun için biraz sabr edelim. Teammül edelim. Bak benim de evet, seçim evet. iyi değil, sağlığım evet. iyi değil, hiçbir şey iyi değil ama evet. ne yapalım şimdi? Evet. Allah bu geceleri, günlerimize nasip ettiği evet. Biz de size bir şeyler anlatalım. Efendim, her taraftan dinleyenler var. Şey. Rabbim amele muvaffak evet. Çok da Efendim, sizi uzun bırakmayayım diyorum ama bu miraç dersidir Bu miraç dersi Yeni Bosna Kısa Camii'nde yaptığımız sohbetler zamanında altı ay sürdü. Her pazar bir buçuk iki saat. Altı ayda bitti bu ders. En kısa yapsam üç buçuk saatler oluyordu. Fakat şimdi buna tahammülünüz olmaz. Belki ben dayansam siz dayanamazsınız. Onun için daha kısa gitmeye çalışacağım. Ama siz de dikkatli doğru anlamaya çalışın. İnşallah. Şimdi 100 senenin ameli yazılır. Hadis-i şerifin devamında ne buluyor? "Feman kâmete il-leylete, câneke men kâme, mi'ate senedin min ed-dehr." Ve "Men sâma hâzâ'l-yevme, senedin Recep'te bir gece var, o gece ibadetle ayakta kıyamda namazla namazını anlatacağım. İki türlü namaz var. Yarınki günün de namaz var. Bunları yapmakta fayda var. Çok kazanç var. Yüz sene bir yana bu bir yana. O gecede ibadetle kıyamda bulunana binlerce sene içerisinden bir yüz sene çıkar, bu yüz sene sıralı namaz yazılır. O günü oruç tutan yani yarın. Ne olur? Bu kadar dünyanın ömründen 100 sene ayırt sırf oruca. O yazılır. Ve dahil ki bu ne zaman olur? İthelâfin beqinem recebe. recebin çıkmasına 3 gün kala, 3 gece kala olur. Yani bu gece yarın 2 27. Ve fi'ir bu'ize Muhammedun sallallahu ale aleyhi ve sellem. Aman salevasız durmayın. Muhammed Mustafa sallallahu ale aleyhi ve sellem o günde gönderildi. Yani da vahyin gelişi, Cibril'in görünüşü, gönderilişiyle ikram emri celilinin gelişi, birkaç rivayet varsa da bu hadis-i göre bu da kuvvetidir. 27. gün olmuştur. Onun için yarık güne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok değer veriyordu. O sen hanımından evlendiğin güne 30 sene, 40 sene kutluyorsun. Efendim, Yok çocuğunun doğum günü, çocuğun 50 yaşına gelmiş. Hala kutluyorsun. asullah ee, Resulullah Sanatüme ve e peygamberlik verilmiş. Bunu, bunu neyle kutlarım? o? Sıralı ibadet. Biz de ona göre işte gecesini, gününü namazla, oruçla ihya edelim. Çünkü bu risalet gelmese biz cehenneme odun olacaktık. Odun olacak. Hadi hiç peygamber duymadık, fedretlerine kaldık. Cehenneme girmek yok ama toprak olacaktık. O da bir yazıktır, ziyandır. Çünkü hayvan biz biz? Hayvanlar toprak olabilir, biz insanız. Toprak olmak bize yakışmazdı. Allah bizim şerefimizi muhafaza etti. Allah bize din gönderdi, peygamber gönderdi. Biz de buna sahip çıkalım. Değerlerimizin en büyüğü budur. Bu değerin üstünde bir değer yoktur. Şimdi efendim, şeyi tarif namazını sonunda tarif edelim kafanızda kalsın. Sonra da dualar edelim kısa da olsa. Bu arada Miraç dersine hemen başlayalım. Kur'an ı şan Efendim İsra Suresi'nin başındaki o kelime Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Mekke'den Kudüs'e mesdhep gece vakti kısa bir saatte götürüldüğünü bildiriyor. Onun için bunu inkar eden ne olur? Kafir olur. Fakat bazı hocalar bunu kabul ediyorlar. Diyorlar ki işte rüyadadır. Kendileri rüyadadır. Rüyada bir şey değil bu. Fedeniyle beraber gitti. Ondan sonra Mesir-i 7 Yedikat Sema'ya, oradan Sıtrez-i Mütte'a'ya gitmesine yine ayet-i işaretiyle ve Necmi Suresi'nde, hadis-i şeriflerin salahatiyle, yani açık beyanlarıyla, buhari müslim Müslüm dağıtır. bütün hadis kitaplarında var. Bu da mütematir sünnetle Bunu inkar etse, esr gitti ama oradan yukarı çıkmadı dese, kabir olmaz. Ne olur? Mübdedim olur. Ne demek mübdedim? Eğeri sünnet dışına çıktı. Bidat eğerine, yetmiş 72 sapık fırkaya düştü. Bizde böyle bir şeyler yok elhamdülillah, değil mi? Biz çok güzel inananlardanız Şimdi bu artı kelime İsra suresinde evet. Sübhanellezi o zatı tesbih ederim ki tenzih ederim Kim kimi tenzih ediyor? Allah, Allah kendini tenzih ediyor. Neden tenzih ediyor? Şanla yakışmayan her şeyde Niye Allah kendini tenzih ediyor? E çünkü bunu beni Tenzih edenlerin, benim beni benim kadar tanımaz. Onun için ben kendimi tenzih edersen bu bana yakışır. Kimseninki yakışmaz ama tabi kelefimde kabul ediyor. Şimdi bizim sümhani Allah'larımız yakışıyor mu Allah? Tenzih ediyoruz. E neden tenzih ediyoruz? Allah tanımıyoruz ki çok. Ama yine gücümüz o kadar. Ama Mevla kendini tesbih ederse, onunki ona uyar. Niye tesbihle başladı ona? Şimdi kulunu Mescid'e, Hamza Mescid'e götürdü deyince Oradan yedi kat semaya, birisi zannetmesin ki Allah göktedir haşa. Böyle zannedenler çok var. İbn-i bu görüştedir, vahabiler bu görüştedir. Allah gökte diyor, arşa oturdu diyor. Bu yanlış. Allah mekâdan münezzehtir, arş nerede? Arş sonradan yaratıldı, Allah ezelidir. Bu denir mi böyle şey? Çok batıl mezhepler var. Biz sizi bunlardan korumak için gözümüzü korumak gibi sizi korumaya çalışıyoruz. Gözümüzü nasıl koruyoruz? Sizi öyle korumaya çalışıyoruz. Çünkü İslami basın yayında da bu hassasiyet yok. Önüne gelen tercümeyi reklam ediyor. Önüne gelen kitabı reklam ediyor. Türkiye'de şimdi öyle tercümeler var. Hiç tercüme edilmese çok daha iyi. Çünkü kitabı yazan da bozuk itikat var. Burada onu tercüme edince ne oluyor? Ey millet siz anlamıyordunuz, onu Türkçe'ye çevirdim siz de seyirin. İslami basın yayında bunu ilan edin hiç araştıran yok. Buralarda hassas olmak lazım. Allah'a tenzih ederim diyor Allah. Ben gökte değilim, peygamberimi ben bir yerde miyim oraya davet ettim gel burada görüşelim. Ben bir mekanda değilim diyor, tesbih ederim, mekanda münezzehim diyor. Ama istediğimle istediğim yerde görüşürüm. Muhammed'imle, sallallahu aleyhi nereye görüştüm? alem vücuda Hücub'a gitti olmuş. Arşın ötesi, Sidret-ül Münteha'nın ötesi. Kimsenin ilmi geçmedi oraya. Peki. Muza aleyhisselamla nereye görüştüm? Turduhan'da. Değil mi? Hem peygamberlere makamlar da ayrılmıştır. Bu Mevla, mekansız olduğuna zıt düşmez. Çünkü o kulunu oraya getiriyor. Kendi oraya niye gelsin? Kendi gelmez, gitmez. Esra, gece vakti götürdü. Kimi bi'abdi? Kulu Muhammed Mustafa'sı. <gülüyor> Sallallahu <te> aleyhi <gülüyor> ve sellem. Bi'abdi kulunu diyor. Ne anladım buradan? Kendisi bedeni de vardı diyor tefsir ehli. Neden? Çünkü rüyada ruhu gitse, kulunu götürdü demez. Ruhunu götürdüğünden. Mesela biz rüyada nerelere gidiyoruz? Fakat bedenimiz nerede duruyor? Yatakta duruyor. E şimdi senin ruhunun gece rüyada gittiği yerden sebep bu falan adam gitti denir mi? Demez. Allah diyor ki kulumu götürdüm diyor. Kulun kulumu ne demek? Bedeni ve ruhu beraber. Bedensiz kul denmez ki. Sadece ruha kul denmez ki. Anladınız mı? Leyla'nın gecenin az bir saatinde Niye öyle diyor, çünkü bu Mirac'ın tamamı geri dönüşüyle beraber zaman sürecinden dışarı çıktı. Burada zaman işlemedi. Çünkü zaman işleseydi bu ne olmaz? Binler dünyanın ömrü de buna yetmez. 70 bin perde yırtıldığı zaman Allah ile Rasulullah sallallahu aleyhi arasında 70 bin perde geçilirken her perdenin geçiş müddeti, kalınlığı 500 sene. 500 seneden 70.000 perde var sırf Sidretül Münteha'dan sonra Oho ne dünyanın ömrü yetecek buna başından sonuna bir perde zor geçer Dünyanın ömrü 7.000 sene desen ona, 70 70.000 perde ya 14 perde ne diyor 7.000 Değil mi? 500'den Ben giyeyim. Gecenin saatinde çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve abdest aldı. İbriyi koydu oraya. İkere katılamaz kıldı. Mevla'yı ziyarete gidiyor. O abdest, ibriyinin suyu çalkalanıyor. Miraca gitti, döndü. Suyun çalkalanması yeni durdu. Sına kadar süre çok. Bu onun için pek anlayan da olmadı bu. Ümmühani Validemiz anlayamadı. Onun evindeydi. Sonra aşağı da anlamadı bu işi. Aşağı diyor ki Resulullah'ın cesedi kaybolmadı. Çünkü çok az bir zaman herkes de uykuda ya. E sensiz artık uydur. Gözün açsın Resulullah orada zaten duruyor. E, İbriyin suyu durana kadar kim fark edecek? Adam kapıdan çıksa gelse çoğu kere evdeki durmuyor. Duymuyor bazen. Öbür odadaki. Aşağı namazın o de, Makbul değildir. O dedi ki Resulullah'ın cesedi kaybolmadı Çünkü Ayşe Anamız o zaman yaşı çok küçüktü. Efendimiz'in hanımı da değildi. Efendimiz'in hanımı olması nerededir cifafı? Medine'dedir. Efendimiz'in miracı nerededir? Mekke'dedir. Hicret'ten 3 sene öncedir. Onun için Ayşe olayı o evaati ehl Sünnet'te muhteper olmadı. Cumhurun bütün sahabenin ve bütün alimlerin görüşü muhteper oldu. Toptan görüş nedir? İttifaklı görüş bedeniyle gitti. Gece az bir saatinde, nereden aldı on götür? Minel mescidil haram. Mescid-i haram şimdiki ki. i Muazzaman etrafı da mescid-i haramdır. Şimdi mesela cami yaptılar, genişletiyorlar, genişletiyorlar hepsi nedir? mescid haramdır, o gelişmeler ona dahildir. Çünkü Ümmühani'nin evi Efendimiz'in sana aleyhi ve en güçlü rivayete göre, Miraç'a götürüldüğü ev E şimdi nerededir? Tavaf alanının bittiği yerdedir. Rüklü-yemani izasında. Tanrıb-ı Yemani'den bitirdiği zaman merdivenlere geliyor. Tava falanı bitince merdivenler başlar. O merdivenlerden çıktığı vakitte oradaydı ev. İşte Allah o zaman bile oraya mescid Haram diyor. Halbuki o zaman orada evler vardı. Kabe'nin etrafında hep. Şimdiki tava falanında ne vardı? Evler vardı ama yine oraya ne diyor Allah? mescid Haram diyor. Çünkü mescitti Hı. İli nereye götürdü? i̇l Mescid-i O zamanki en uzak mescit neresiydi? Kudüs tepimesi. Bunların ikisinin de temeli melekler tarafından atılmıştır. İlk olarak neresi kurulmuştu? Kâbe'yi mazkur. İnne <gülüyor> ve lebeys te muallimnas lillazi bi beketil mubarakah. Resulullah sordular ikisinin arasında kaç sene var? Ve beynehu 40 sene. Sahih hadisde. 40 sene var aralarında. Kabe'nin temeli melekler attı. 40 sene sonra Kudüs'ün temelini attılar. Yine ilk neresidir? Kâbe. Elle diyor mesidek sahi, barak ne biz onun etrafını ne yaptık, mübarek oldum. Etrafında ne var? Ürdün var, Filistin var, evet Şam Şerif var. Bütün o topraklar mübarektir. Ta bizim Urfa'ya kadar, Harlan'a, o ovalara kadar bu bereket gelir. Anladınız? Antakya Havalisi, Maraş, oralara kadar bu bereket gelir. Evet. Bazı alimlere göre üsküdar'a kadar gelir. Çünkü hepsi nedir? Hicaz toprağıdır. Kıta nerede bitiyor? Bu arada bitiyor. Bu taraf neresidir? Avrupa yakasıdır. Karşı taraf Hicaz toprağıdır. Oraya kadar o bereket gelir. Çok bereket var. Ağaçlıklar, nehirler, ırmaklar, dünya bereketleri ırmak olursa, su olursa, ekin olursa mahsul olursa bu dünya bereketidir. Bol, bol olur. Manevi bereketleri bütün peygamberlere vahiy geldiği bölgedir o bölgeler. Ve bütün enbiyanın ibadetgahıdır o bölgeler. Şam ve havalisi, Kudüs ve havalisi. O bölgeyi Allah seçmiştir. Efendim diye hadis-i şerifler vardı. Şam Hıyratullahi Ziyadır. Arifan dergisinde yazdık onu. Şam özel sayısında bu hadisleri yazdık ve benim konuşmamda da oradaki toplantıda efendimlerin yanında o hadisleri okuduk. Rahman'ın melekleri kanatlarını Kudüs, Şam üzerine gelmiştir. Orası çok aydın toprak. Size Bu ayette onu söylüyor. Etrafını mübarek kıldığımız, etrafı mübarek, kendi ne kadar mübarek? Çünkü kendini mübarekliğinden etrafına gidiyor. Kudüs yeri. Allah kastmeden Yahudilerin elinden helasa eylesin. Amin. Allah Müslümanlara yade Allah bütün sıkıntıda kalmış dertli Müslüman kardeşlerimize İslami ibadet hürriyeti nasip eylesin. Amin. Amin. Niçin götürdüm onu? de Allah bunu söylüyor ya. Ceyd. Ayet mi ya. Dinur yahu biz onu ona gösterelim diye ne göstereceğiz? Yine ayatina. Çok ayetlerimiz var bizim. Bizim ayetlerimizi göstermekle bitiremeyiz. Allah buyuruyor. Ama bazı ayetlerimizi göstereceğiz ona. Ama çok büyük ayetler onlar. Ha, hiçbir peygamber görmemiş. İlk Muhammed Mustafa'ya. Sallallahu aleyhi ve sellem. Nasip olmuş. Evet. Ayetler. enneu Allah es-semi'u hakkıyla işitendir baktı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ımızın cemali görmek istiyor, dua ediyor onun duasını işittim diyor el o hakkıyla görendir yine böylece ben onun bu işe ehil olduğunu gördüm peygamberler içerisinde bu makamı kim hak etti? Peygamberin haketti, Sallallahu aleyhi ve sellem ona bu makamı nasip ettim. Buyuruyor. Şimdi Allah Allah Kıssanın tafsilatı şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 27. gecesi o sene çok üzüntülü senesiydi. Niçin? Ebu Talib vefat etmişti. Onu o himaye ediyor. Sonra Hatice annemiz kıymetli annemiz vefat etti. aynı sene? Hatice annemizden çok destek alıyordu. Çok kuvvet alıyordu. Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın var diyorlar. Bir daha uyuyor bu yahu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hususlarda en büyük yardımcı kim oldum? Hazreti Hadice annemiz oldu. Çok teselli etti. Malıyla da destekledi. Hem zengindi. Ondan sonra aklı da çok acayip zirveydi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk vahye e, şahit olduğum zaman da çok korktu. Tril tril tri tri, kolay şey değil. İnsan o zamanlarda destek arıyor. Geldi eve. Sıtma tuttu, titri titri titriyor, üzerini örtüyor, kapatıyor. Ne örpseler titremesi geçmiyor. Bu çok ağır bir şey bu, vahiy. Dağlar dayanmaz diyor. Kur'an'ı dağa indirsek parçalandığını görürsünüz diyor. Levenzel nehadel Kur'an alacab. Levente uçağa şam tost yap. Uçacak diye. Parçalıyor, koca dağ nerede parçalı mı yere gider diyor Allah. Ben bunu Rasulullah dedi O nasıl tahammül etti buna bu? Allah yardım etti ya. O zaman, Kadice Vadem ne dedi? Ya dedi ben korkuyorum, yani çok şeyler görmeye başladım. Cibrili görüyor. Ama bir acaba bende bir kargaşa olur mu? Akli bir bunalım olur, cinnet olur. Şeytan, cin, musallat olur, bir şeyler olur. Yani tam meseleyi anlamak istedi. Kadice Vadem o zaman ne, ne dedi? Akla var. Sana böyle şeyler olmaz dedi. Niye? misafire ikram ediyorsun akrabana çok iyi bakıyorsun hiç yalan söylemiyorsun senin gibi insan bu kadar düzgün insan yok Allah sana bunu niye yapsın dedi şu fikir yani dünya bir araya toplansa o, o anda o fikri veremez ya. Yani. nasıl sonra Karakabin Nefel Hazretlerine götürdün amcasının oğlu dedi sen ehli kitapsın eski kitapları biliyorsun bak dille bu benim eşimin başına gelenleri Efendimiz'e anlattı, Hemen efendim ne dedi Barak Hazretleri? Tamam, beklenilen zat sensin. Gördüğünde Namus-u Ekber'tir, Cibril'e emindir. Ama dedi, keşke kavmin seni buradan çıkarırken ben de sağ olasaydı olsaydım da sana yardım ederdim ama dedi yani yaşayamam demek istedi, o çok yaşlıydı. Aa, Evel Nuhriyev, beni buradan mı çıkartacaklar dedi benim doğduğum yer Mekke? Evet dedi. Senin getirdiğin davayı kim getirdiyse mutlaka sürgüne gönderilmiştir. O da oldu sonra. 13 sene kadar işte. Mekke dönemi sonra çıkmak zorunda kaldı. Hakkı söyleyen 9 köyden kovur. Ama 10. köyde çok rahat eder. E Medine'de ne yaptı? Ne kadar rahat etti? Şimdi bu üzüntü üzerine Ebu alim vefat edince, Hatice Hanım'da vefat edince başlatlar baskı baskı ondan sonra ithalat-i yasak ticaret yasak, kız almak, kız vermek yasak, müşrikler, gelen ziyaretçileri görüşmeleri yasak yani yönetim ambargo koydu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiç çıkamıyor bir yere kimseyle görüşmesin fitne çıkarıyor yani putlar taptırıyorlar milleti o diyor ki tapmayın fitne oluyor bu 13'ün yasak yasak yasak bu darlık üzerine recebin 27'siydi bu gece hem de pazartesi gecesiydi bu sene o da uydu şu anda pazartesi gecesidir yarın pazartesi olduğu için İslam'da gece öncedir bu da uymaz her sene arada uyar 27. gece pazartesi gecesi efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin biliyorsunuz önemli hadiseleri hep neye denk gelmiştir Pazartesiye denk gelmiştir tefsirler bu. Bu denk gelmekler olmaz. Doğumu pazartesidir. Peygamber gönderilişi pazartesidir. Miraca çıkarılışı pazartesidir. Mekke'den çıkışı pazartesidir. Medine'ye girişi pazartesidir. Vefatı da pazartesidir. Daha da ilaveler var. Ümmü Hanî kim idi? Ebu Talib'in kızı idi. Ebu Talib'in kızı olan Ümmü Hanî'nin evinde İsmi Fahite, bu künyesini Mekke fethedildiği gün Müslüman oldu bu, bu kadın Efendimizin akrabasıdır, Ebu Talib'in kızı Hazreti Ali'nin de nesi olur o zaman? He? Kardeşi olur Evet Hazreti Ali'nin kardeşi olur Kocası kaçtı Necran'a Orada kafir olarak öldü Kocası kaçtı, o fetih günü Müslüman oldu O kazandı elhamdülillah Anha oldu şimdi Efendimiz onun evinde, akrabasıdır, yakındır, yattı. İki rekat namaz kılıyordu, yatsı vakti olduğu zaman o zaman beş vakit namaz farz değil, sabah iki rekat kılıyordu yatsıda iki rekat kılıyordu yatmadan, i̇ki, iki iki O nereden kalmış ona? İbrahim Aleyhisselam'ın dininden kalanları biliyor. Oradan kalmış ona. O İbrahim Aleyhisselam dini üzere. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç puta tapmadı, hiç içki hiç zina etmedi. Cahiliyet döneminde 40 yaşına kadar yaşadı. Hiçbir cahiliyet ve şirk adetlerine bulaşmadı. Allah Teala onu hep öyle korudu. Yaptı. Uyudu. Uykuya da daldı. Ondan sonra birden evin tavanı açıldı. Cibril ve Mikail ve İsravi üç büyük melek geldi. Her birinin komutasında 70 bin melek var. Allah'a melek mi arıyorsun? Cibril geldi kanadıyla uyandırdı. Efendimiz anlatıyor şimdi burayı. Fekumtu ila Cibril ile. Hemen kalktım cibrille. ile. Fequltu Cibril e. u Malik dedim kardeşim Cibril ne oldu sana? Feqaliye Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Dedeyi Muhammed'in Rabbi Teala bana inleyke emrani anatiy ubike fi hadi ileyleti bi kerametih. Lem yukrim bi ahadun ba'daka. Ve la yukrim bi ahadun ba'daka. Feinneke turid an tukallim Rabbak. Ve tenzor eleyhi ve terafi hadi leyleti min accaibi ve ve kudreti Rabbim Teala beni sana gönderdi. Şimdi seni alıp ona götüreceğim. Allah Allah. Ve o sana bu gece öyle ikramlar edecek. Ne senden önce kimseye nasip olmuş. Ne senden sonra kimseye nasip olacak. Sen istemiyor muydun Rabbinle konuşan, konuşmanı? Konuşayım diye. Rabbimin cemalini göreyim diye. işte bu gece göreceksin bu gece Rabbinin acayip ve azametinden, kudretinden neler göreceksin, neler? Fetevallahatü, <gülüyor> kalktım abdest aldım. O salleytu rekat, iki rekat namaz kıldım, Cebrail aleyhisselam ne buyurdu? Hadi bakalım şimdi, dur! Ameliyat var. Ne ameliyatı var? Dayanman için, Allah'ın cemalini görmeye hiç kimse dayanamaz. Onun için biz de görmedik, Cibril de Cibril görmedi hiç. Ama Efendimiz'e nasip olacak. Onun için çenesinin altından böyle zibril parmağıyla gö görüştüğü yer, gösterdiği yer, geçirdiği yer yarılıyor, açılıyor. Açıktan açılıyor. Rüyadi bu. Ayrıldı. Neresine kadar? Göbeğine kadar. Karnının aşağısına kadar. İşaretle. Bir aletle kesip biçme yok. Kan çıkması yok. Böyle yapıyor. Ayrılıyor. Ee, sizin akıllarınız buna eriyor inşallah da ermeyenler oluyor bazı kere halbuki şimdi böyle aletler çıktı lazerle bilmem neyli adamın dışından böyle bir şeyler yapıyor ışınlar içindeki yarayı kurutuyor bunları görünce biraz akla yaklaşıyor bu işler ama akıl burada geçmez akıl burada topal kalır gayba iman ile bu işler çözülecek Efendimiz bundan bir acı fark etmedi. Harka adet kabiliğinden mucize zuhur etti. Zemzem suyundan bir tas getirdi. Zaten zemzem orada. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalbini çıkardı. Yahu kalbi çıkarsa bu nasıl yaşayacak? E senin aklına turp suyu. Sen nasıl düşünüyorsun böyle? Adamın kalbini çıkarıyorsunuz, makineye bağlıyorsunuz. 8 saat ameliyat yapıyorsunuz ya. O adam ölmüyor da. E o zaman makineye bağlıyorsunuz e makineye bağlıyorsunuz yani sen Allah Teala onu da kalbini çıkartsa yaşatamaz mı? nasıl itikat bunlar? iman bir bütündür bölünme kabul etmez kayba inanana her şey kolay gelir ama burada sıkıntı şüphe olanlara artık çare yok Allah şüphe hastalığından muhafaza eylesin Amin. kalbini çıkarttı üç defa yıkadı içinde ne kadar sıkıntı varsa onları üzüntü senesi ya amül hüzün o sene bütün üzüntüleri oradan çıkarttı bize de böyle bir ameliyat olsa kuş gibi oluruz hiçbir sıkıntı kalmaz evet sonra altından bir tas getirdi tas iman ve hikmetle dolu iman ve hikmetle dolu nasıl oluyor işte o manalar cisimlerle temsil ediliyor mesela ilim süt şeklinde görülüyor süt ilmi temsil ediyor mana aleminde kalbin içine ne boşaltıldı rahatlık ve genişlik ve yatışma hiç ne yapmasın telaşa kabulmasın. sonra kalbi yerine iade etti sadri şerifi göğsü birleşti açık açık ameliyat oldu bu kapalı değil ondan sonra diyor zaten cibrilin elinin izinin Geçtiği yerler sonradan da görülüyordu Ne zaman mübarek vücudu açılsa onu gören görüyordu yani Yani sahabe nepsi görüyordu iz var iz Yani şey gibi terzinin dikiş izi gibi O izi de duruyordu Bu ameliyat üç kere buku buldu Ne yapamıyoruz bu gece hepsini anlatamıyoruz sonra üç buçuk saat sürer Onun için bu eski sohbetlerde var Bu konular onun kasetleri de olabilir Artık onlar temin edilmelidir. Eğer uzun malumat aranıyorsa. Ondan sonra gidici, gidiş var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kaç yaşındaydı? 52. Peygamber oldu 40 yaşında. Miraca kaç yaşına çıktı? 52 yaşında. Bu ameliyatı geçirdi. Allah Teala'nın sırlarını koruması için bu üçüncü ameliyat ve son ameliyattır. Bir Çocukken Taif'te iki peygamber olarak gönderileceğinde üç bu Miraç gecesinde. O gece Cibril bir, at, bir hayvan getirdi. Bembeyaz parlıyor. Adına ne deniyor? Burak deniyor. Burak yani Berik'ten gelirse çok parlak mağazadır. Berk'ten gelirse şimşek gibi gözünün Gördüğü yere adımını attığı için e, Süratli gidiyor demektir Merkepten büyük Katırdan küçük Bu mübarek hayvan getirildi Gözünü nereye atıyor En gözü nereye kadar Görüyorsa adımını oraya kadar atabiliyor Yani desen ki buradan göğü Bir, bir adımda alır Çünkü baktın mı gök görülüyor Bir adımlıktır o zaman son gördüğü noktaya adımını koyabiliyor. İnsan gibi yanağı var teve gibi ayakları var, at gibi yelesi var. Üzerinde beyaz inciden efendim üzengisi var eğerler işte yeşil cebercetten, kırmızı yakuttan böyle üzerindeki malzemeler bütün eğer palan nur gibi parıl parıl parlıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onu görünce hiç daha öyle bir şey görmedim diye de buyurdu dünyada. Güzelliğinden aşık oldum ona. O kadar güzel bir hayvan. Dedim ey Cibril mazi iddi Bu hayvan nedir? Dedi, hadel burak. İşte bu buraktır. Tarkâf aleyh hattâ temzîlâ Davet-i Rabbi. Binde Rab'binin Rab davetine bulunan gideceksin. Şeye Mescid-i Aksa'ya kadar burak götürdü. Ondan sonra miraç. Merdiven dayandı, dayandı Kudüs'teki kayaya. Ondan sonra refref ref, yani halı döşendi ee, ipekten, Atlas'tan fezaya yolculukta birkaç efendim vasıta kullanıldı. Cibril eğerinden tuttuğum İkihal Ücengesi'nden İsrafil arkasından binmek istedim diyor hayvan geri kaçtı. Cibril oyluğuna elini koydu e, utanmıyor musun yaptığına dedi. Allah'ın kullarında bundan daha iyisi yok Bundan daha Allah katına kıymetlişi yok Sana binecek Niye geri kaçıyorsun? Ter boşandı hayvandan, utancından çok terliyor Sonra Davasını arz etti Dedi ki bu Allah katında en kıymetlidir Zaten anlatılıyor ya Mevlid'de Bu mübarek hayvanın seçilme Sebebi olarak Bu haberi almış Bana nasip olur mu acaba diye iştahtan kesilmiş Cebrail Aşam da Buraklar içinde seçim yapacağı zaman da en tavlusu, en şişmanı, en güzel görüneni değil de en dertlisi, en üzüntülüsünü seçmiş. Ona derdini sormuş. Derdinin bu olduğunu anlayınca derdine derman gelmiş. Çünkü öbürleri bu haberi duymuş hiç. Etkilenip de iştahtan kesilmemiş. Bunlar ince meseleler. Yani meraklısına mana veriyor bu bunun bu zatın ben Allah katına en kıymetli olduğunu biliyorum onun için şefaat sözü istiyorum ahirette şefaat edeceğini yani cennette olayım diye söz alayım öyle binsin deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona bu sözü verdi böylece bindiler nereye gidiyor bir durak atladılar bir adımla Cibril dedi inzil hunafesall in burada iki rekat namaz kıl indim diyor iki rekat kıldım bindim dedi, nerede namaz kıldın biliyor musun bilmiyorum dedi Musa Aleyhisselam Allah Teala bu ağacın bu yanında nida etti ya o ağacın makamı burasıdır mübarek yerdir burası onun için rekat namaz kıldın sen burada ondan sonra bir adım dağıttı in burada namaz kıl indim kıldım bindim Nerede namaz kıldın? Salleytebi Beyti Laham Beyti Laham'da kıldın Biz burayı ziyaret ettik Orayı da ziyaret ettik ağacın orayı Beyti laham da Kudüs'tedir İsa Aleyhisselam'ın doğduğu yerdir İsa doğduğu yer Çok mübarek bir makam olduğu için Orada da iki rekat kıldı Sonra cinlerden bir ifrit Elinde bir ateş şulesiyle Efendimizin peşine takıldı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yolda nereye baksa o cini görüyor. E, Cibril dedi ki, sana birkaç kelime öğreteyim, onları okudun mu bu cinin işi biter. <gülüyor> Öğret dedi, evet. Şöyle ki, اَعُوذُ بِيْوَجِيِ اللّٰهِ الْكَرِيمِ وَبِكَلِمَاتِ اللّٰهِ اتَّعَمْ مَاتِ اللّٰهِ اِلٰهِ اُجَاوزُونَ بَرُّ وَلّٓا فَاجِرٍ مِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَّهَي Vermin ve ve ya rahman ben bunu söyler söylemez diyor ateşi söndü yüzüne tökezlendi diyor bunu da yazamadık hala bir kitap her sene söylerim de bir kitap çıkarsa bu usta yazacağız inşallah sonra efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yolculukta giderken gösteriliyor ona ne gösteriliyor bir cemaat ne yapıyorlar ekiyorlar, ektikleri gibi o anda mahsul alıyorlar bir anda büyüyor, biçiyorlar biçtikleri zaman tekrar yerine yeni bitiyor, bu ne iştir diye şaşırdı. ey Cibril bu ne gösteriliyor bana çok ayetler gösterilecek ya <gülüyor> bunlar Allah yolunda cihad edenlerdir <gülüyor> yaptıkları her iyilik 700 kat katlanıyor ''Ve mâ'n fe Ne hayır yardım, paralarını da veriyorlar. Allah yolunda malıyla, canıyla Efendim cihad ediyorlar. Verdiklerini de Allah dolduruyor ya Bunları gösteriyor sana. Bak Ekiyor, biçiyor. biçtiği gibi yerine tekrar geliyor. Bunların mükafatı bitmez. Evet. İşte Hazreti Fatihler O Yavuzlar O büyük adam, ondan evvel sahabe tabi'in işte o Ebayyubel Ensari'ler geldiler buraya cihada değil mi biter mi onların sevabı sonra sağdan biri çağırdı e Muhammed bana bak bir şey soracağım Efendimiz hiç cevap vermedi bu kimdir dedi bu Yahudilerin davetçisidir buna sen ne var ne yok sorsaydın ümmetin Kuran'ı bırakıp Tevrat'a gidecek Yahudi olacaktılar solundan biri çağırdı cevap vermedi Ey Cibril bu nedir bu Hristiyanların daisidir davetçisidir Buna da cevap verecek olsaydın ümmetin hastane olacaktı. Demek olmayacak inşallah. inşallah. Bu ümmet böyle korunacak. İnşallah. Müslümanlık bizde kalacak inşallah. Sonra bir kadın gördü. Kollarını açmış. Üzerinde Allah'ın yarattığı her takıdan var. zinetten. Ondan sonra. O da diyor bana bak falan. Hiç ona bakmadı. Dedi e Cibril bu kim? Bu Dünya'dır. Dünya işte bu kadın gibi süslü gösteriyor kendisini. Buna da ne var, ne oldu sorsaydın ümmetin dünyayı ahirete tercih edecekti. İnşallah etmeyeceğiz. İnşallah. Buradan öyle anlaşılıyor. Genel manadan konuşuluyor burada. Özel olarak bazı insanlar dünyayı seçiyor, ahireti terk ediyor ama bu ümmetin cumhurunda, genelinde bu olmayacak inşallah. Neler gördü hiç bakmadı bak. Kur'an-ı Kerim'de söylüyor. <gülüyor> gözü diyor hiç kaymadı. Şu ne? Şu ne? Cenneti gördü ya. Her şeyleri gördü, hiç gözü diyor. Kaymıyor. Niye? Beni ziyarete geldiği için. Hedefe kitlenmiş yani. Ya. Yoksa ne olur? Aa burası çok güzel, burada kalalım desen. Gözden düşersin. Bu çok ayıp olur. Biz olsak kırk defa yolda kalmıştık. Tabi ya, nasıl olsa ilerisine olacağı belli değil Burası da iyi, çadırı kuralım. <gülüyor> Böyle olur mu? Nere çadır kuruyorsun? Yolcusun, Rabbine gidiyorsun, Allah'a kavuşana kadar. Cennetten sana ne? Ondan sonra yol kenarında bir koca karı gördü. Yaşlı bir şey. O da diyor ki ya Muhammed huzurunu ni işte bana bak falan. Hiç bakmadı. Hep soruyor. Yanında kim var? Koca Cebrail var ya. O aleyhissalatü vesselam o. Bütün ne yapıyor? İrşad ediyor. Rehber rehber. Yol arkadaşı lazım. Bilmediğin yerlere gidersen arkadaşsız olmaz. Olsaydı Resulullah Mirac'a tek giderdi. Cibril lazım. E biz de Cibril bulamadığımıza göre yine de Müslüman arkadaşlardan İslam'ı iyi bilen kardeş lazım. Refakatçisiz bu yol tepilmez alın, alınmaz, kat edilmez seferi mesafede giderseniz 3'ten aşağı gitmeyin hadiste diyor bir kişiye şeytan musallat olur kişi de yola gitse şeytan onlara musallat olur 3 oldu mu şeytan kaçar diye seferlere de 3 kişi olur yolculukta da yalnızlık iyi değil ama nerede şimdi adam diyor benim paramı çekersen gelirim ya bu sefer sende de o kadar para yok mecbur diyorsun ki ne yapalım şeytan meydan biz gidelim böyle <gülüyor> koca karı sordu efendimiz bu koca karı nereden çıktı yolumuza buyurdu ki bu dünyanın kalan ömrüdür can çekişiyor çünkü efendimiz kıyamet elamedi sonda geldi işte dünyanın ömründen bu koca karının ömrü kadar kaldı yani hakikaten Adem Aleyhisselam dünyaya geldiği zaman binlerce yıl geçmişti dünyanın yaratılışından. Adem Aleyhisselam'a dedi ki: "Geldin ama gençliğimi göremedin." dedi. Ta Adem Aleyhisselam da dünya kocalmaya başlamış, Şimdi hepten gebermek üzeredir. Kıyamet çok yaklaştı. Ama biz de bu koca karıyı ancak süslüyoruz. Binalarla, şeylerle aman boyası dökülmesin, şurası sökülmesin. Yeni binalar, büyük binalar falan ya akıllı olalım ya. İnsan bir genç kızla evlense ona bir takılar bir şeyler alır. 70-80 yaşına karıya bu kadar süs olmaz ki ya. <gülüyor> bu koca karı oldu şimdi. Bunda daha süs kar etmeyecek. Ne kadar süs desek bu bozulacak. Yani. Onun için idarelik yaşayalım. Bunun üzerine Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem Yolda gösteriliyor. Ne gösterildi? Baktım diyor, bir milletin yanına geldim. Bunların kafalarını kayaların üstüne koymuşlar. Kocaman bir kayayı getiriyorlar. O kayayla adamların kafasına vurup tüm ediyorlar. Sonra kafası, efendileri loks oluyor bir şey derdi. Oflukatındaymış o. Loks. Neyse. Oflukatını öğrenin derdi. İngilizceden acayip değil ya. Öyle buyururdu yani. Kafası yani ne oluyor? Tost gibi işte böyle köfte gibi. Dümdüz oluyor kafa. Adam ölmüyor. Ne oluyor? Kafa böyle olduktan sonra kaya yuvarlanıyor. Kayayı alana kadar kafa düzeliyor. Bir daha eziliyor. Bu niye gösteriliyor bu iş? Hemen Cebrail'e soruyor. Diyor bu kimleri gösteriyorlar bana? Bu nedir? Hâvla illezîneti tesehveluruhuşuhum Hani salatil mektübe Farz namazları kılmamak için kafaları ağırlananlar ben nasıl şimdi secdeye yatacağım abdest alacağım secde yapacağım diye farzları kaçıranlar farzlardan ağırlananların kafaları böyle ezileceği sana gösteriliyor onun için bak sünnetlerin afileleri demiyor ama farz namazlar mecburidir bunlardan kafamız ağırlanmasın sonra bu kayaların altında ezilmek var hem de bitmek yok devamlı adam dünyada en fazla azap ne olur? Hadi bu kayalarla adam kafasını ezdin öldürdün. Adam öldü mü daha acı duymuyor. Zahirde. Ama bu ahirette ölmek yoktur. Bu yeniden aynı kafa veriliyor. Acı devam ediyor. Onun için ne var namazda ya? Temizlik var. Nur var. Huzur var. Zikir var. Namaz bu ya. Sonra bir takım insanlar gösterdiler bana diyor. avret yerleri önlerinde bir yama, arkalarında bir yama, geri kalan her taraflar çıplak, efendim hastaya e, develerin e, kuru diken yemeleri gibi bunlardan zakkum ağacının meyvelerini böyle, acı zakkumları yiyorlar, ondan sonra cehennemde kızgın küçük küçük taşlar var böyle taş, nasıl şimdi buzlar var ya küçük koyuyorlar onu dondurma bozulmasın diye. Öyle küçük küçük taşlar böyle tuman bütün her tarafı yanıyor. Bunlar da onları böyle kıtır kıtır yiyorlar. Ondan sonra ağzından gürüyor, dübüründen çıkıyor her tarafı yakarak. Bunları bana gösterdiler. Bunlar da kim deyince Havlâ iledîne lev vet el kendilerine farz kılınan zekatlarını vermeyen ne olacak ya? Kırkta bir bu ya. Bunu ne tutuyorsun da böyle kendini yakıyorsun? Ver fakire fukaraya ya. Millet açlıktan ölüyor. Sonra bir takımlarını gördüm. Önlerinde temiz tabaklar var. İçinde taze etler var. Yanlarında pis tabaklar var. Orada da pis etler var. Kokmuş böyle. Efendim, kurtlar gözüküyor. Onlarda da diyor o önlerindeki temiz tabaktaki taze etleri bırakıyorlar pis tabaklardaki kutlu yiyorlar bu olur mu ya dedim bu nasıl bir adam bunlar ne buyurdu Cibril, İşte bu adam helal karısını bırakıyor haram olan zinaya gidiyor bir kadın helal kocasını bırakıyor kandırıyor haram olan adama gidiyor zinaya gidiyor işte bu onu gösteriyor hiç olacak iş mi ya ne demek bu Helal temizdir, haram habistir. Pistir. Biz temizlerden ayrılmayalım. Ondan sonra kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem. Neler gördü, neler gördü. Bir şeye rastladım diyor. Oduna böyle yolun ortasından ağaç parçası çıkmış. Ne gelir geçerce hepsini ona takılıyor, takılanı da delip geçiyor, yırtıyor. Bu neyi temsil ediyor? Buyurdu ki, bunlar yol kenarlarında dururlar, eşkıyalık yaparlar, yolu keser, haracister, ister, haksız tahsilat, işte neyse, mafyalık vesaire. hepsi buna girer. Haksız kazanç, meşru değil. وَلَا bi بِكُلُّ صُرَاتٍ تُعِيدُونَ O yolların başına oturup da insanlar tehdit etmeyin, ayetini okudu Cibril. Bu bunları gösteriyor ruh beyan sahibi de diyor ki esas diyor Allah'a giden yolların başına oturan sahtekar hocalar ve milletin parasını, malını, namusunu yağmalayan bir de ben evliyayım şeyhim diye ortaya çıkan sahtekarlar esas eşkıya bunlardır diyor bunlardan uzak olun diyor çünkü nedir bu? e sen adamı hoca zannediyorsun bir şey zannediyorsun yok efendim ben şöyle yapıyorum böyle yapıyorum e senin içini temizliyorum falan kalbuki kendi tulum, pislik tulumu seni temizliyorum diye sana bir şeyler anlatıyor falan sen de ona inanıyorsun, taklit ediyorsun bu sefer ondan başka kimseyi dinlemiyorsun dinlemeyince ne oluyor meğer adam seni eli sünnetten çıkartmış cehennem yoluna sevk etmiş helal bilmez, haram bilmez eşkıyaya dikkat edin çok hırsız var, yol kesen var Eli sünnetten ayrılmayın Sonra faiz yiyenler gösterildi. Bir adam kan ırmağında yüzüyor. Bir yandan da taşları böyle ağzına yutmaya çalışıyor. Her tarafı yaralanıyor. Kan revan oluyor. Bu kimdir sordum. Bu da faiz yiyendir. Buyurdu. Allah Allah. Daha neler neler neler. Böylece hepsini anlatsak baş edemeyeceğiz. Nereye geldi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu Yolculukta devam ederken Gıybet edenlerin Halleri gösterildi efendim, Kurşundan tırnakları var Tırnakları kurşun Yüzlerini böyle yırtıyorlar Bütün suratlarını kanatıyorlar Bunlar kimdir? İnsan eti yiyenlerdir Yani gıybet edenler Ondan sonra cennet gösterildi Cennetin bir vadisine geldim diyor. Öyle serin Hakiki cennete girecek bu da dünyada. Kudüs'e geliyor. Yolda bu. Bir vadine mis kokuları geldi. Serin. Bir ses işittim. Ey Cibril bu nedir? Dedi ki bu cennetin sesini duydun şimdilik. Kendini görmeden. E ne diyor cennet? Ya Rabbi. Cennet diyor ki Ya Rabbi bana vaat ettiğin dostlarını gönder. Ben hazırım bekliyorum. Sonra bir vadiye geldim. Kötü bir ses işittim diyor. Pis kokular geldi. Ey Cibril bu ne oldu? Dedi bu cehennemin sesi geliyor. Ne diyor ya Rabbi? Atini mavattini. Ya Rabbi kafir, münafık, fasık. Söz verdin bana bunları yiyeceğim, yutacağım. Kendi kendimi yiyorum diyor yani. Gönder. Şimdi kendi kendini yiyor. O öyle bekliyor. Allah muhafaza biz ona girenlerden olmayalım. Görenlerden de olmayalım. 500 senelik mesafeden duyuluyor sesini duyanlardan da olmayalım inşallah. Amin. Kabirden kalkarken hiç bu cehennemle alakamız olmasın inşallah. Amin. Yani i̇şte bu geceler kazanma zamanıdır. Sonra yol kenarına bir adam gördüm, beni çağırıyor, helün ve ve bana bak bana gel, Cebraelersem dedi, Suriya Muhammed, yürü yürü yürü hiç bakma. E nedir bu? Bu Allah'ın düşmanı iblis. Sen istiyor ki sen ona mail desin de bir şeyler karıştıracak. Allah ona müsaade eder Sonra Musa Aleyhisselam'ın yanına geldim diyor. Musa Aleyhisselam nerede? Mescid-i bir taş atımlık yerde. Yani o zamanın imkanlarıyla bizim taşımız şuraya gitmez. Musa Aleyhisselam'ın taşıdır o. Kethi ve Ahmer denen kırmızı kum tepelerinin oradadır. Allah'tan Yahudiler onun o kabrini kabul etmiyorlar da orayı işgal etmiyorlar. Tağud Aleyhisselam'ın mezarını işgal ettiler. Havra yaptılar. Her yer işgal ediyorlar. Muhammed Aleyhisselam'ın gibi bize kabul onlara göre kabul olmadığından kurtuldu. Muhammed onlardan. Şimdi Müslümanlar bir tek orayı ziyaret ediyor. Büyük külliye var eski. Benim orada ziyaretim olmuştur. Muhammed Aleyhisselam'ın kabrine gittim diyor. Şimdi olsaydım size onu gösterirdim dedi sahabeye. -hamer, kırmızı kum tepeleri var orada. Şimdi büyük mezarlık oluşmuş tabi. O kadar yıllardır Müslümanlar gömmüşler. Baktım mezarında diyor namaz kılıyor. Ayakta. Çünkü peygamberler hadiste elenbiya ve hiyon fi kuburi musallu. Peygamberler diridirler, kabirlerinde namaz kılıyorlar. Bazı evliyaya bile nasip oldu bu iş. Müsaade istedi özel kabirden izin verildi. Musaali s.alem namazı bitirdi, biraz yüksek sesle ekram tebu faltebu. Sen onu üstün yaptın, sen ona değer verdin diyor. Efendimiz buyurdu, bu kimdir ey cibril dedi bu oğlu Musa'dır aleyhisselatü e dedi kime naz ediyor? Rabbine naz ediyor e neden? senden sebep dedi niye? e ya Rabbi diyor ben işte bu kadar isterim senden cemalini göster bana dedi şu dağa bak dağa bir tecelli ben bayıldım düştüm e şimdi bu benden sonra gönderdiğin peygamberi ne yapıyorsun? kendin özel davetiye ile çağırıyorsun cemalini gösterme diye bir nazlanma işte bu nazlanma Kime yakışır? Nazlı olana. Yani seni nazlayacaklarını biliyorsan nazlanırsın. değilse tokatı yersin. <gülüyor> <gülüyor> ve kâni indellâhi ve ciha diyor Allah. Musa benim yanımda mertebe sahibidir. Mertebe sahibi olursan nazını çekerler. Mertebe sahibi olmasan sen şimdi Allah diyeceksin ki efendim bana cemalini göstermedin işte felancıya gösterdin daha onu demeden ağzın bir yana burnun öbür yana. Allah seni yamultur. Sen kimsin ya o benim cemalimi göreceksin? Ama Musa aleyhisselam yani yanaşmışydı. Fakat ahirete kaldı onun görmesi. Sonra efendimiz orada indi. iki rekat kat namaz kıldı onun mezarının orada. Sonra bir ağacın yanına geldi diyor. O nerede? El Halil'de. O da Kudüs'te. El Halil neresi? Orada ziyaret ettik İbrahim Aleyhisselam'ın. Orada ee, İshak Aleyhisselam orada, Hanım Sare Valide orada, Refka Valide orada, İshak Aleyhisselamın Yusuf Aleyhisselam orada, Yakub Aleyhisselam orada, İbrahim Aleyhisselam orayı parayla almıştı. Bir mağara. Üzerinde cami var El Galil Şimdi Yahudiler yarısını işgal etti. Yarısını Müslümanlara yine bıraktılar. Allah ala hassin. Amin. Amin. Biz oraya da gittik o vakit ziyaret nasip oldu. İbrahim Aleyhisselam orada bir kuyu var o mağaraların üstünde onlar orada diri duruyorlar Allah Allah. hiç çürümezler peygamberler çürümeleri toprağa haram çürütemez bir koku geliyor derin mağaradan kuyudan geliyor o koku biz onu orada hissettik ancak o kokuyu alabiliyorsun kubbeleri üzerine Osmanlı zamanında yapmışlar türbeleri ama çok aşağıda mağara Orada bir ağaç var diyor. O ağacın yanına geldim. Altında yaşlı bir zat oturuyor. Yanında da çocuk çoluk dolu. Hep çocuk. Bu kimdir? Dedi bu baban İbrahim'dir. Aleyhisselam. Selam ver ona. Selam verdim diyor. Hemen selamıma cevap verdi. Dedi gel Cibril bu yanındaki kimdir? Dedi oğlum Muhammed'dir. Sallallahu aleyhi ve sellem. bir bin Nebi'l Arabi ümmi. Ey Nebi Arabi ümmi olan peygamber. Merhaba dedi. Bereket duası yaptı. İbrahim Aleyhisselam o ağacın altına işte o. El Halil'de şimdi. Orada Efendimiz iki rekat namaz kıldı. Sonra tekrar bindi. Beyt-i Mukaddes'in bulunduğu vadiye geldi. Orada Allah Teala efendim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme cehennemi bir daha gösterdi. Dediler Ya Resulallah nasıl buldun onu? Dedi sif kömür gibi kor halinde yanıyor böyle öyle gösterileceğim. Oradan gittim diyor, Kudüs şehrine karşımana kadar melek çıktı sayısını Allah bilir. O kadar melek hazır bekliyor. Yemen tarafına bakan kapısı var. O kapıdan girdik. Orada güneş bayin timsali var. Sonra kapıda bir taş var. Cibril elini taşın içine, kayanın içine sokarak oraya da ne yaptı? Bir yuvarlak oyuk açtı, o halka gibi yaptı. Burayı da oraya bağladı. Aslında. Çibril'e kapı dayanır mı? Burak'ı bağlamasan kaçar mı? Değilir. Mesele ne? Hep ayet bırakıyor. Sonra Ebu Süfyan Efendimiz'den şikayet etmek için gittiği zaman Kudüs'te toplantıya katıldı Hristiyanlarla. Aramızda işte böyle bir adam çıktı. Şöyle oldu böyle oldu. Meselesinde Kayser onu çağırmıştı. Rum kralının adı ne? Lakabı Kayser. Bu adam nasıl adam? Bu da saydı saydı saydı her söylediğinde efendimizin kıymetini düşürmeye uğraşıyor e zengin mi fakir mi? fakir makir hiç mi? ona uyanlar zengin mi fakir mi? o şimdi o fakir deyince o da diyor ki zaten öyle olur çoğu fakirdir peygamberler öyle. oradan tutturamıyor ona uyanlar nasıl? uyanlar hep diyor düşük köle, möle, siyah fakir, fukara aa peygamberler hep onlar uyar diyor kodamanlar uymaz orayı da kurtaramıyor ondan sonra ne söylerse ters döndü. Peki hiç yalanını denediniz mi dedi. E aralarında kalmış o zamana kadar. 50 sene ya. Hiç yalanını denediniz mi dedi. Şimdi Ebu Süfyan diyor ki içimden geldi diyor bir denedik yani yalanı da var. Diyeceğim ama heyet halindeyiz diyor beni rezil ederler. Onlar da kavurama diyor hadi be ya o kadar da yapma diye. Yalan diye bir şey yok çünkü. Muhammedül Emin aleyhissalatü vesselam o zaman diyor, baktım orada yalan sökmeyecek. Dedim ki diyor, yani bir yalancılığı yok ama ben sana şimdi bir şey anlatacağım, tam yalancı olduğunu anlarsın dedim diyor. Niye? Ya diyor, bir gecede kalkmış, gelmiş Mescid Eksağ'ya, tekrar dönmüş. O tabii yedi kaç semayı falan, sindir edül haberi yok. Sizin buraya gelmiş diyor, bir gecede dönmüş. Biz develerin ciğerini çatlatıyoruz diyor. Bir ay geliyoruz, bir ay dönüyoruz. Bu bir gecede, gece bizlendi, sabah geldi, ben diyor Kudüs'ten geldim. E şimdi dedi yani buna ne diyeceksin? Kayser buraya kadar iyi geldi. Burada kafayı karıştırdı. Ya dedi nasıl olmuş falan. Derken bütün patrikler orada. Baş patrik söz aldı. Bu meşhur bir hadise. Dedi ki ben o geceyi biliyorum. Aaaa Ebu Süfyan dedi. Görüyor musun bir bela daha çıktı. Bu nereden? <gülüyor> Sen ne biliyorsun diyecek. Patriğe bir şey diyemiyor. Kral orada. Büyük heyet var. Din adamları patrikler. Arapca'da bitrik diyoruz ona ya bu nereden çıktı dedi ya şimdi içinden ama bir şey diyemiyor başpatrik dedi ki her gece kapıları kapatıyorum işte 27'si bu gecede kapıyı kapatamadım dedi uğraşıyorum uğraşıyorum herhalde dedim bina çökme yaptı bu zorlamaktan olacak iş değil marangoz lazım ıslah edecek alttan üstten tüzeltme yapacak kesme falan da kapı yerine uysun diye o gece öyle bıraktım diyor. Ondan sonra diyor Sabah geldim Baktım kapıda bir şey yok Kapı açılıyor kapanıyor Fakat kenarında bir halka oluşmuş taşın içinde Burak'ı oraya bağladı işte Niye lazım? İşte orada Ebu Süfyan'ı rezil etmeye lazım Neler oldu bu dünyada be Sahtekarlığın ne lüzumu var Yalanla kim abad olmuş ya Allah peygamber gönder inanma sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra Efendimiz aleyhissalatü vesselam tam diyor Kudüs'ten mescid içine girerken bir de baktım huriye Allah gösteriyor bana. Dolmuş ona huriye. Siz kimsiniz dedim. Hayvatun <gülüyor> insan Kur'an'da geçiyor bu. Biz güzel ve hayırlı sen ne güzel peygambersin, sen ne güzel kardeşsin. Ve ümmetüke Senin ne ümmetin var? Ümmetlerin en hayırlısı senin ümmetin dediler. Biz de bu gece bir tebrik aldık inşallah. Hem de peygamberler tebrik etti bu ümmeti. E biz de bu ümmetteniz. Elhamdülillah. Sonra Cibril dedi, teqaddem ya Muhammed. Sallallahu anh. Hadi öne geç de. Ve salli bi ihvanike. Min el enbiya Peygamber kardeşlerine iki rekat namaz kıldır. Ben de diyor imamlığa geçtim. Namaz kıldırdım. iki rekat. Tam arkama kim durdu? İbrahim aleyhisselam. İmamın arkasına kim durmalı? En layık olan, fazilette üstün olan durmalı. Sonra sağına İsmail aleyhisselam, soluna İsa aleyhisselam. Oldular. Yedi saf. Üç safı nebi ve rasuller. Dört safı sade nebiler. Rasul olmayan nebiler. Doldurdular. Ondan sonra namaz bir bitirdim diyor, susadım. Öyle bir susadım, ağzım yapışıyor. İki kap getirdiler, birinde süt var, birinde şarap var. Ben süt olanı aldım, içtim, içtim, içtim, dibinde az bir şey bıraktım. Şarabın iç tarafına bakmadım. Cibril dedi ki, fıtratı buldun. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü süt, ilim, hilim, acele etmemek, hikmet, ince ilimleri temsil ediyor. Şarabı içseydin bütün ümmetin azacaktı diye. Yani onu bilmiyor. Gelmiş iki tas. ama Sütün dibinde de biraz bırakmasaydın hiçbir ümmetin sapıtmayacaktı. Deyince getirin onu içeyim dedim diyor. O Onu içirtirler mi sana? Onu Mevla sana nasip etmedi. Niye? Allah dinini gönderdi, elçisini gönderdi. Artık helak olan bile bile helak olacak. Sapıtan bile bile sapıtacak. Yolunu bulan da bile bile... Hidayete erecek İnşallah biz onlardan olur Sonra nereye geldim diyor Kayanın oraya Kaya neresi şimdi resimlerde görüyorsunuz Altın kubbe Kudüs'teki altın kubbenin altında Orası Mescid Erksa'yı Orası zannederler Mescid Erksa'yı 144 dönümdür O tümü Mescid Erksa'dır Orada kaç tane daha cami var Üstte ayrı var altta ayrı var O şey kubbe Kayanın üstündedir O kaya cennetten gelmedi Mescid-i Eksa'nın kayası cennetin kayalarındandır. Şimdi Haccel Esvedim cenneten geldiğine inanmıyor bazı hocalar. Ne yapacağız ya Rabbi? Koca kaya cennetten gelmiş Efendimizin orada ayak izi var. Miraca çıktığı yer. Onu da biz ziyaret etmiştik evvelce. Bu mübarek kaya Allah'ın ayetlerinden. Sonra dedi ki bana Cibril Ayağa kalk, kayan üzerine durdum diyor, kalktım. Bir de baktım, bir merdiven dayandı. İşte o nedir? Miraçtır. Miğraç merdiven demek. Altından merdiven, onu tutan direkler gümüşten. Onlar da hep inci yakutla bezenmiş. Nur gibi parlıyor. Altı Kudüs'ün kayasında, sahranın üzerinde. Başı, merdivenin dayandığı nokta, göğüm kapısı. Bana dendik ya Muhammed, çık bakalım, çıktım. İşte Burak burada devreden çıktı, Miraç ile beraber birinci kaç semaya çıktım Bir de baktım ki birinci kaç semaya gelmeden bir deniz var Yem yeşil, büyük, ne kadar büyük, dünya ya olabileceği kadar büyük O kadar büyük deniz var, neredesin dünyada öyle deniz olacak, dedim ey Cibril, bu ne denizidir Dedi bu havada bir denizdir. Üstünde bir şey yok, altında bir şey yok. Allah muallakta deniz tutuyor. E nasıl tutamaz? Bulutlar üzerimizde muallakta dolaşıyor. Bir yağdırdıkları zaman da dünya deniz oluyor. O sular hep kafamızda geziyor. Bunun derinliğini, büyüklüğünü ancak Allah bilir. Bu deniz olmasa güneşin ışınları diyor dünyada ne varsa yakar. Buradan süzgesten geçiyor. Sorsak Amerika keşfetti mi bu denizi acaba hiç? Haberimiz yok şu ana kadar. Hiç böyle NASA, masa, kasa, var mı öyle bir şey? Hiç böyle bir deniz olduğunu daha demediler. Onların canı çıktı uğraşma, ben kitaptan okuyorum oturduğum yerde. Ne kolay benim iş. E i̇manın olursa işin kolay olur. Cavurluğun ne lüzumu var? Milyarlarca dolar masraf ediyor. Yazık ya o. Yazık yahu, gel burada. Marifetname İbrahim hakkı karışlamış üstünü altını sana vermiş dedi. Senin canın çıkıyor. Ondan sonra diyor ki keşfettik diyor burası şu kadar metre. İşte Marifetname ile birkaç metre ileri geri yapıyor. O da yine bunlar yanlış. Çünkü o hiç bir aleti yokken bulduysa o doğrudur. Bu aleti olan da yine yanlış olur. Aletlere dayananlarda hata payı çok olur. Birinci kat semaya vardım. Cibril diyor benim kolumu tuttu, benim elimi vurdu kapıya. İftihil bab, aç kapıyı. Yoksa Cibril'i görseler Cibril'e kapı dayanmaz da yanında biri var diye başka bir gelişle geldi şimdi bu. Bu geliş farklı geliş. Her kapı çalınacak, açılacak. Melek kapıyı açtı, evvela sordu. Sen kimsin? Dedi Cibril'im. Yanda kim var? Tanımadığı birini görüyor. Dedi Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem. ''Ya peygamber oldu mu o?'' dedi. Doğduğunu biliyor, peygamber olduğundan haberi yok. On sene geçmiş. Her meleğin vazifesi var. Bunun üzerine ''Elhamdülillah'' dedi, ''Ya ne kadar sevindim'' dedi, o peygamber olmuş. Kapıyı açtı, bana, beni gördü diyor, ''Merhaben vike ya Muhammed'' ''Bu ne güzel geliş oldu'' ''Hoş geldin, sıfaha geldin'' ''Dedim ey Zibri, bunu bana tanıt, kimdir bu?'' Dedi bu birinci kat semanın bekçisi melek adı İsmail. Bu bildiğimiz İsmail Aleyhisselam değil ha. O peygamber o o insan. Bu meleğin adı da neymiş? İsmail. Bu senin ye bek bekliyor, yollarını gözlüyor. Çok zamandır. Yaklaş selam ver. açtım selam ver. Selam aldı. Ben tebrik et. dedi efsir ya Muhammed. Sevin sevin dedi. Hiç üzülme, korkma. Fe'inne'l gayra kullu fi Bütün hayırları Allah sana ve ümmetine koymuş dedi. Allah Allah. Bu ümmet, bu ümmet. Deryadır bu ümmet. Neler çıkacak daha bu ümmetten? Hz. Mehdi'si de var bu ümmeti. Sonu başı gibi. Biz biraz karkaşada kaldık. Orta bulanık zaman. Sona yakın ama bayağı bir bulanıklık içindeyiz. Ama bu zamanda az amele çok ecir var. 50 sıttık yüz şey sevabı var. Kazanana ne mutlu. Ölmüş sünnetleri diriltmek lazım. Bu bir bidat uydurmaları, bu batıl mezhepleri söndürmek lazım. El i sünneti yeniden parlatmak lazım. İşimiz var, bu hayırlar nerede? Melek ben diyor hamd Bu melek dünyaya hiç inmemiş. Öyle melekler var hiç inmiyor. Ancak Efendimiz vefat edeceği zaman Ezra-i gelirken yanında o da geldi. Dünyaya. Emri altında yetmiş bin melek var. Her bir meleğin altında 70.000 melek var emri altında. Komuta zinciri 4 milyar küsur ediyorsun onun Körevlileri orduları ayakta dizilmişler. Saf saf saf kökler ve saf safa, safa Kur'an söylüyor. Saflara dizilmiş melekler. Köklerde tesbih ediyorlar. Subhân subhûn. Rabbil melâike ve rûh. Kuddûsün kuddûsün Rabbil erbâb. Subhânul azîmü'l azam. Böyle tebareke okumakla meşgul oluyorlar. Virdikleri zikirleri tebareke. Bir de baktım diyor Hazreti Osman'a benzettim diyor. Benim o kadar geldim geldim ama Osman İbni Affan duruyor orada. Dedim selam sen nereye ki? Nasıl geldin buraya? Teheccüde devam etmekle geldim dedi. Allah. Ama Hz. Osman'ın teheccidi bizim işlere benziyor. Bir rekatta Kur'an'ı hatmediyordu. Ya Hz. Osmano, Radıyallahu anh. Sonra baktım birinci kat cemada karşılaştım babam Adem ile. Allah onu yarattığı gün nasıl taptazeydi diyor. Aynı güzelliği duruyor. Bu babamız hepimizin. Buna farklı bir neyimiz var. İntisabımız var ve sevgimiz var. Babamız olmak hasebiyle de. Hem peygamber olmakla peygamberimiz oluyor, hem babamız. Sübhanel celil el cel, sübhanallah Devamlı bu tesbihle meşgul oluyorum. Huriyetlerin ruhları onu arz ediliyor. Efendimiz şimdi daha yanına yaklaşmadan bakıyor, ne yapıyor? Böyle duruyor şimdi. Ölenlerin ruhları, bugün şimdi ne kadar adam öldü, ne kadar ölüyor şimdi bu saatler Hep ruhlar nereye? Yukarı çıkarılıyor Hepsini Adem Aslan kontrol ediyor, bir bakıyor Ruhun dayıbetü ve nefsin dayıbetü Haracet bedenin dayıb İce'alü hafi Temiz ruh, temiz nefis Temiz bedenden çıkmış, imanla, Kur'an'la ölmüş gelmiş Bunu illiyindeki yüce makama yükseltin, ruhu oraya yerleştirin O işlerle uğraşıyor Ondan sonra gavruların ruhları geliyor fakat onlar gök kapısı açılmıyor. İçeri giremiyor ama şeffaf olduğu için aşağıda tutuyorlar. Oradan onu görüyor. Ruhun habizetün ve nefsün habizetün, haracet min bedenin habizetün. Pis ruh, pis nefis. Pis bedenden çıkmış. İman yok, Kur'an yok, gusül yok, abdest yok. İce aluha fîsit cin, bunu yedikkat yerin dibine meleklerin şey, şeytanların hapishanesine, zindanına yerleştirin. Oradan adamı indirmiyorlar. O ruhu oradan bırakıyorlar. O öyle iniyor. Allah Allah yedi kat birinci kat semanın evvelinden 500 senelik mesafe daha buradan bırakıyorlar onu oradan aşağı o ruh öyle geliyor ne azap içerisinde iman iman iman innellezine kezebu bi ayatina ve stekbaru anha la tufettehu lev mebbabus bizim ayetlerimizi yalan sayanlar ve bizim ayetlerimize inanmaktan büyüklük taslayanlar onlar geberdiği zaman köklere yanaşacaklar ama ne olmayacak? köp kapıları onlar için açılmayacak işte o merdiven efendimize dayandı miraç günü her ölene dayanıyor o o nereye sevk ediyor direkt? ne gibi mesela yürüyen merdiven gibi bindin mi gidiyorsun nerede buluyorsun kendini? birinci kaç semanın kapısında o, miraç odur her ölenin gözü kayarak gidiyor diyor kitap niye? o merdivene bakarken yukarı doğru onun dehşet bir şey o Altun, bütün inci, merdiven. O merdivene bakarken ölüyor. O gözü öyle kayıyor yukarı. O merdivene koyuyorlar ruhu. Kafir ise oradan aşağı. Allah Allah. Bizim Halit abiye benzedi. Allah rahmet eylesin. Efendi babanın oğlu çok mübarek adamdı. Allah rahmet eylesin. Kabr-ı Mina'da bir hastalandı. 81 senesinde ambulans çağırdık. Ölüyorum dedi. Sonra bindirdik onu ambulansa falan. Ben de efendiyi bırakamadım. Bir arkadaş var, Hüseyin Hoca vardı, benim de hocamydı o. Onu yanına koyduk falan. Ondan sonra öyle gitti. Koymuşlar bunu iki bin tane ölünün arasına. Ağustos o zamanlar yine böyle Haç zamanı bütün millet ölmüş güneş çarpmasına. Bin iki bin normal yani. Üç milyon kişi var orada. Sonra gelmişler bir iki teftiş edenler. Bu diri mi demişler? E ne yapacak da Ölü numarası, <gülüyor> diri diye bunu atmışlar. Biz ölülere yer bulamıyoruz. Sen, diri sen çık. diye o da öyle yaya geldi. Canı çıktı kaç saat, yahu dedi Ambulansla gittim, mecbur ölmediğime göre Yayan geldim, nereye gideceğim? E işte Yani merdivenle çıkarsın ama Ondan sonra oradan koy koyverirlerse adamı Allah Bağıra bağıra inersin Ne yapacağım? Hep işler burada, hep işler burada Öldükten sonra bir iş düzelmez Bu düzelen burada düzeliyor Bu hesapları düzeltelim Tevbe ayındayız Miraç gecesindeyiz. Allah'a dönelim. Rabbimiz bizim ya. Ne var namazda abdestte? Ne zorun var ya? Kurban olduğum Allah'a secde et ya. Sen Rabbimsin de onun yemeklerini yiyorsun, onun sularını içiyorsun. Onun havalarla nefes ediyorsun. Kimsenin elinde bir şey yok, görüyorsun. Bütün hastaneler kendisinin sahibi olduğu adam orada ölüyor. Yapabilsin de onları kurtarırlar. Bu gidecek. Bu kafile sevkiyat devam edecek sana bana kalmaz işi düzeltmek lazım hemen diyor gittim babamın yanına selam verdim selamünaleyküm merhamun bilibni salihin nebiyiz salih hemen tanıdı dedi kıymetli peygamber evladım hoş geldin sefaha geldin ondan sonra Adem aleyhisselamın yanında da çok şeyler gördüm diyor bir takım adamlar gösterdiler bana deve dudağı gibi kalın dudakları var ellerinde ateş parçalarından taşlar var avuç dolusu. Onu ağızlarına atıyorlar. Makatlarından çıkıyor. Her tarafları yanıyor. Kim bunlar? Haksız yere yetim malı yiyenlerdir. Bu çünkü yetim sahipsiz. Mal da buna kalıyor. O büyüyene kadar o onu kendine göre kullanıyor. Allah muhafaza. Karınlarına ateş yiyorlar Allah buyuruyor. Sonra bir takım adamlar gördüm. Karınları kocaman apartman gibi. İçlerinde yılanlar dolaşıyor ama dışarıdan görülüyor. Akvaryum gibi. Bunlar Firavun hanedanının yoluna serilmişler. Firavun ve adamları sabah akşam cehenneme ruhları götürülüyor, getiriliyor. Bunlar da Firavun'un ayağı altında çiğneniyor her gün. Ne kadar bozuk bir durum ki Firavun çiğniyor onları yani. Ama Firavun da nere giderken çiğniyor bunları? Cehenneme giderken sabah akşam. Bu ayetle sabittir. En narun aleyha, Peki, bunlar yerlerinden kıpırdanamıyor. O kadar ev kadar karnı olan nasıl kıpırdatacak? Çiğnen miyim diye uğraşıyorum ama ha, hiç Hareket yok Biri kalkmaya çalışsa Gücü yetmiyor Düşüyor Dedim bunlar kimdir ey Cibril Dedi bunlar faiz yiyenlerdir Bak yeryüzünde başka gördü Birinci kaç zamanda Orada kanırmağında görmüştü Şimdi bu başka vasıf Allah muhafaza haramlardan Uzak duralım uzak duralım Ondan sonra bir takım kadınlar gördüm diyor, göğüslerinden çengelli asılmışlar. Dedi mevcibil hey bunlar kim? Dedi ki bunlar başka adamdan çocuk kapıyorlar, koca yutturuyorlar. Ya zina num belası. Nil Irmağını gördüm diyor, birinci kat semadan dökülüyor. Fırat Irmağı birinci kat semadan dökülüyor. Fırat şeyde Erzurum'da bir dağdan çıkıyor. Gittik oraya. Hiç böyle kıpırda du yok. Alttan şey gel, şu kadar su, şu kadar. Alttan bir şey yok, yani, ne diyorsunuz ona? Kaynama. Kaynama eseri? Yok. Yani en ufak bir köpük bir şey. Hiçbir hareket Buz gibi. Buz hiç girilmiyor, fakat Evliya Allah'tan biri gelmiş orada ziyarete, o biliyor onu gökten döküldüğünü ya, üstünde de dökülen bir şey, görülmüyor. Ondan sonra, boş ibrikle geliyor oraya havaya tutuyor üstünde. <gülüyor> Dolduruyor, çekiyor. <gülüyor> dolduruya ya. evliye alırsan öyle ona sana gösterirler ama oradan aşağı oldu Fırat gidiyor her durumda duruyor işte ben böyle merak ediyorum daha bayır geziyorum bir çoban görüyorum o da beni tanıyan çıkıyor orada da rahat ediyorum her yerde rahat selam aleyküm selam orada öyle bir çobanlar rastladık mübarek adamı diye sonra Nil ırmağını gördü orada. O da nereden dökülüyor? O da cennette. O Nil nasıl bir şeydir ya? Deniz desen denizden beter ya. Her tarafa yetişiyor. Mısır'dan, Sudan'dan, her oraları ihya etmiştir. Nil cennettendir diyor. Akarken iyi inceleseniz diyor, cennetin yaprağı bile içinde rastlarsınız diyor. Ama kime rastlar işte? Bizim gibiler önüne gelse rastlamaz işte. Anlamayana ne olacak? Oradan, İkinci kaç semaya çıktık, aynı işler oldu hepsinde Yeniden tekrarlamayalım, tekrarlasak iyidir, vakit yok Kapı çalınıyor, kimdir, Onudur. her kaç semanın görevlisi başka Melek var Bir de karşıma kim çıktı? İsa Aleyhisselamla Yahya aleyhisselam Bu ikisinin makamı ikinci kaç semadır İkisi teyze oğullarıdır Birbirine o kadar benziyorlar ki elbiseleri, şekilleri, kılıkları, kıyafetleri, ikiz gibidirler Zaten onlar aynı dönemde peygamberdiler Aynı zamanda vazifelerini birbirlerine tebliğ ederdiler. Sonra bana merhaba ettiler, hoşsağa geldin dediler, hayırla dua ettiler. Yahya Aleyhisselam ölmüş, alemi misalde ruhaniyeti şekille girmiş görünüyor. İsa Aleyhisselam daha ölmemiş. Bunu kafanıza koyun. Öldü diyen yalan söylüyor. Muhammed Mustafa öyle buyuruyor. İnna İsa Aleyhisselam yemedi, İsa ölmedi. وَاِنَّ اُرَاجُونَ اِلَيْكُمْ قَبْلَيَوْمُ الْكِيَامِ Kıyamet günden evvel size dönecek diyor. Ama adam koca tefsir yazmış ilahiyattan profesör bilmem ne ne diyor? E ikinci katta oksijen yok nasıl yaşıyor diyor. E şimdi ben ne yapayım ya? İnanmayana şimdi ben oksijen mi temin edeyim ya? Bu iman oksijenle olmuyor ki. Ondan sonra oradan vardık üçüncü kat semaya Şibril kapıyı açtırdı aynı işler zuhur etti Karşıma kim çıktı? Yusuf Aleyhisselam. Dün Bursa'da anlatıyorum, önümde kitap da yok. O üçüncü katı es geçtik yani. Yok, kim oradaydı diyemedik. Yedinci kata kadar bulunca sırayı, kim kaldı baktık Yusuf Aleyhisselam. Dedim üçüncüde de Yusuf Aleyhisselam deyince millet de biraz da bir güldü. Şaka demiyorum dedim ya. Ben sıray, sırayı karıştırdım ama isimlerini biliyorum. Bir Yusuf Aleyhisselam yok. Olunca bu üçteydi. Üç boş kalmıştı. Üçüncü katta karşıma Yusuf Aleyhisselam çıktı, yanında da ümmetinden bir cemaat var. Allah'ın güzellik adına yarattığı bütün güzelliklerin yarısı ortadan bölünüp ona verilmiş. Güzellik dediğin şey, ağacından, taşından, kuşundan, yani efendim ne diyorsunuz ona, bir kuş var ya, tav tavus mu o? Kanadında böyle, rengarenk falan. Cennete girecek tavus kuşu. Cennette de güzellik alameti oluyor o. Yani hayvanlardan tut canlı cansız insandaki güzelliğin zaten sonu yok. Bir adam görüyorsun güzel öbürünü görüyorsun daha güzel daha güzel sonunu kimse görememiş zaten Biz zaten göremeyiz çünkü en güzeli Muhammed Mustafa idi. Saylacığım onu göremedik. Ondan sonra Yusuf Aleyhisselam'da onu da göremediğimiz. Görebileceğimiz şimdi gördüklerimizde en güzel olma ihtimali mevcut bile değil. En güzeller yarıyı verdi Yusuf Aleyhisselam. A. ama yarıyı da kime verdi? bütün yaratılanlara hepsinde ne kadar güzellik var Yusuf aleyhisselamın hepsi kadar eşittir güzelliği var ama Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem o, o ayrılan yarıdan verilmedi ona, efendimize başka bir bütün güzellik verildi, anladın? münezzevun an şerikin fi mehasini feceverul husni fi gayrumun busiri Kaside-i Bürdede, bak çıktı bu Bu CD'de ne var? Kaside-i Muhammediye'yi okudum Ta radyonun gününde, toplantı günde Efendimiz'in metiyesi Muhammed'ün diye başlıyor sallallahu, anh. hepsi Muhammed'ün, Muhammed'ün, Muhammed'ün İmam Busiiri yazmış Sonra Muzariye'yi okutmuşuz Yine onu burada okuduk bir gece Onu da İmam Busiiri, onda o kadar salavat var Dünyadaki yaratıklar biter, o salavat bitmez, onların sayısınca Kaside bu, makamla okumuşuz Ondan sonra ne var bunda? Çok aşırlar var. Hep Efendimiz'in medyası ayetler var. Ondan sonra ne var? Kasideyi bürde var. Okunan, dinlenen yerde hemen Resulullah'ın ruhaniyeti gelir. Hemen gelir. Bürde öyle bir şey. Kendisi dinler çünkü onu. Çok seviyor onu. O bürde de bu, bu yeni çıktı size. Kolaylıkta olsun diye size çok ucuz yapılıyor yani. İki CD'dir ama bir CD kadar. Niye? Millet dinlesin diye yani. Diyor ki, münezzevun an şerikin fi mahasinihi. Resulullah diyor, güzellik vasıflarında ortaktan münezzehtir. Fe cevherul hüsni fi Yusuf Aleyhisselam'a verilen bölünerek bir yarıdır, ona verilen güzellik cevheri hiç bölünmemiştir. Dinleyin bir de inşallah. Ha, dinleyin. Arabalarda, yollarda, burada def yok, dümbelek yok yani. Bu sade benim seslen kıraatımdır. Resulullah Efendimizin en sevdiği mediyeler mana aleminde. Hayatında bunları duymuş. Değil çünkü ben bu sıyrıyı çok seneler sonra met etmiş, ama felçli halinde Resulullah da gelmiş. Sen mi beni bu kadar sevdin methetin? Bir sıvazlamış sabah namazına sapasağlam cemaata çıkmıştır. Size de yetişir Muhammed Mustafa. Sallallahu aleyhi ve sellem sevenlerden olun. Ananlardan olun. Hatırlayanlardan olun. Unutanlardan olmayın. Unutulursunuz. Evet. Oradan Çıktı nereye? Dördüncü kat semaya. Kimle karşılaştı? İdris Aleyhisselam. Onu anlattım size. Recep'in 15. gecesi radyoda Lale Gül Efendi yayınında o ders geldi. Recep'in 15'i salıydı. İdris Aleyhisselam'ın göğe nasıl kaldırıldı? Bu sene anlattım. Bunları hep takip edin. Onun kıssası uzun. O büyük peygamber hiç ölümü dünyada tattı, dirildi, tekrar cennete girdi bir daha da çıkmam dedi. Böyle cennette Dördüncü kat semada kalan varafane mekanen onu yüksek yere kaldırdık buyrulan ayette nebiiz İshandır onun hakkında malumat çok. Oradan 5. kat 72 lügatı konuşan insan ilk İdris nebi. İlk terzilik İdris nebi her kavme lügatıyla konuşan nücum ilmini ilk öğrenen, yazmayı ilk çıkaran neler neler neler. İdris Aleyhisselam büyük peygamber. Beşinci katcama da kapı açıldı. Karşıma kim çıktı? Harun Aleyhisselam. Sakalının yarısı siyah, yarısı beyaz. Uzunluğundan göbeğine vuracak kadar bizim mümmette o kadar uzun serbest değildir. Bir tutam kubza yapılacak. Bu kubzadan sonrası alınacak. Ama bu sağdan soldan da kubze var. Buralarınızı böyle tütük gibi iki taraftan indiriyorsunuz. Buradan böyle kalıyor. Bu da iyi bir şey değil bu sağdan soldan efendi baba ala haydar efendinin resmini görüyor musunuz? nasıl böyle? heee ama işte şeye uymuyor şimdi öcü zannedecekler böyle ne yapalım işte inceltiyoruz yine sen ne kadar inceltsen de onlar yine korkar sen ona bakma sen sünnete uy biz kimseyi korkutmak için sakal bırakmıyoruz kimsenin korkmasına da bir lüzum yok ne var yani baston taşıyoruz ya seni kafana mı vuracağım diye taşıyorum canım Ayakta zor duruyorum. 40 yaşında sonra sünnettir. Yani İslam nişanlarında heybet var. Bunları bırakmayın. Harun Aleyhisselam'ın etrafında ümmeti var, onlara vaaza devam ediyor. Ben de size söylüyorum, siz bu cemaatleri bırakmayın. Ölürsek kalırsak, imanlı çıkabilirsek ahirette, orada da cemaat devam eder. İnşallah. Ediyor, ediyor. Efendi Hazretleri anlatıyordu işte. Ankara'da bir ihvanı ziyarete gitti. Tam ölüm halinde ayılıyor bir daha gidiyor. Öyle anlattı o. Zeki Efendi'mi neydi adı? Dedi ki ya şimdi birden bir gittim dedi. Bir de baktım dedi İhsan Efendi Hacı Bilal bir şerif yapıyorlar ben de girdim aralarına dedi Allah. Allah. Sen merak etme. Geçen Bayram Hoca'yı gördüm rüyamda. Şehit Bayram Hoca'yı. Bir sarıldık ettik bir şeyler. Ondan sonra diyorum ona ya ne kitaplar çıktı senden? Zorda kitap hastasısın. Ya neler var neler ne kitaplar falan mi onun da kitaba ihtiyacı kalmadı tabi artık hakikate erdi yani bu işler orada da devam eder adama hangi hal üzere yaşayıp öldüyse onu bitittirirler. yarım bıraktırmazlar evet bana merhaba etti hayır dua etti Harun aleyhisselam çok sevgiliydi kavminde altıncı kaç semaya çıktık çibril kapıyı açtırdı bir de Musa aleyhisselam karşıma çıktı o mezarında gördüğü başka ruhaniyetinin makamı altıncı katta orada aynı peygamber bana merhaba etti hayır dua etti esmer çok uzun boylu tüyleri sık ve sert iki gömlek olsa üzerinde kızdığı zaman tüyleri çıkıyor Tü şeyden gömlekten dışarı kızdığı zaman takkesi tutuştuğu var başındaki takke tutuşuyor bir gazap, hiddet Allah, Allah. taş elbisesini kaçırdı taşı bir yakaladı ya meşhur hadis-i şerifte Bukhari'de de geçiyor onu yedi tokat çaktı taşa hala eseri vardı Ebu Hurey'de gördüm o taşı diyor musazam tokatı işlemiş ona yani öyle bir şiddetli peygamber sallallahu ala seyyidina muhammed ve ala seyyidina musha ve ala seyyidina embiya diyor yanından ayrıldım başladı ağlama hani Dendi ki ona diyor, benim arkamdan duyuyorum. Niye ağlıyorsun? Ya dedi, nasıl ağlamayayım dedi ya. Bu dedi delikanlıdır bana göre dedi. Bu çok kıymetli, tamam. Fakat bunun ümmetinden cennete girenler benim ümmetimden çok fazla olacak dedi. Ben ben kendi ümmetimin adına ağlıyorum dedi. Yahudiler bozdular işleri, perişan ettiler tabii. Musa Aleyhisselam'ın yanına az kaldı cennete girecekler. Bizim ümmet öyle mi ya? Cennete girenlerin tamamı diyor, Hadis-i şerifte 120 saf olacak. 120 saf bütün cennetlikler 120 saf. Safın kaç kilometre olduğunu Allah bilir. Bunun 80 safı bizim ümmetten olacak. Ya oralarda bir yer bu namazlarda cemaatlerde dostlar arasında bir yer bulursak o saflarda da bir yer bulanlardan oluruz inşallah. Oradan 7. kat semaya çıktım. Cibril kapıyı açtırdı. Kimsin? Aynı sorular, cevaplar, İbrahim Aleyhisselam karşıma çıktı. Bu baban İbrahim'dir, hadi selam ver, selam verdim, selam maal. Merhaba etti, baktım ki diyor, kıvırcık saçlı, cennetin kapısında oturmuş, yani cennetin kapısına doğru. Direkt cennetin kapısı, manzarası cennetin kapısı. Allah Allah. Kürsünün üstünde bir tahta kurulmuş, sırtını nereye yaslamış? Beyt-i Mamur'a. Beyt-i Mamur neresi? Kur'an'da geçiyor. Bizim Kabe'nin izasında yedinci kaç sema'da meleklerin tavaf ettiği Kabe. Bu düşse, akik taşından yapılmadır. Düşse bu Kabe'nin üzerine düşer. Tam böyle oturur. Aynı ebattadır. Orayı ziyarete her gün yetmiş bin melek geliyor. Tavaf yapıyorlar. Kıyamete kadar bir de onlara sıra gelmiyor. Biz yine şanslıyız. Kabe'ye kaç defa sıra geliyor bize. Gidebilsek. Ondan sonra, bir de baktım gidiyor. Gittim, gittim. Yedinci kaç sema'ya geldim. Bütün ümmetim karşıma geldi diyor. Bizim ümmete bak nereye gitmiş ya. İki kısım oldular. Bir kısmının elbiseleri kağıt gibi bembeyaz. Bir kısmının elbiseleri diyor lekeli. O lekeliler Müslüman günahkarlar. Temizler salihler. O elbiselerinde leke olmayanlarla Beyt-i içine girip namaz kıldık orada diyor. Elbiseleri lekeli olanları sokmadılar içeri diyor. Ama yine de oraya kadar çıkmış. İnşallah cehenneme girmez. Böylece İbrahim Aleyhisselam Orada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Anlatılan hepsini anlatamıyorum Vaktim yetişmeyecek Sidretül Münteha'ya Cibril beni götürdü Bu Sidretül Münteha'yı tanıyın Yedi kaç semanın Üstünde İbrahim Aleyhisselam'dan da Yukarıda Cennetin en uzak yerinde Melekler ne yapıyorlar? Yeryüzünde iyi amel işleyen dostların bütün salih amellerini oraya çıkarıyorlar. Allah bizim de amellerimizi o makama nasip etsin. Arştan gelen kararlar Allah'ın nurları tecellileri oraya hüküm olarak iniyor. Baktım gidiyor o bir ağaçtır. O Arabistan kirazı diye geçen bir ağaç var ya sanki bu Trabzon hurması diye bir hurma olan ağaç var. O odur yani. O tip bir ağaçtır. Ama nerede o sizin bahçedekinden bahsetmiyorum. Bunun yaprakları diyor fil kulağı gibi. Şekli yaprağın filin kulakları gibi şekli var. Ama şey diyor yuvarlaklığını söylüyor yani. Yoksa büyüklüğü 70 bin kişilik bir ümmet bir yaprağın altında gölgelenir diyor. Meyvaları diyor büyük şeyler gibi küpler gibi küp. Öyle meyvaları var. Cennetle cehennem arasındaki orta sınır bu sidretül münteha bu ağaçtır bu ağacın dalları cennet eline nimet olarak sarkıyor bu ağacın kökleri cehennem eline zekkum olarak efendim sunuluyor Allah muhafaza eyleye sidretül münteha da efendim oraya varınca orada da bütün melekler toplandı onlara da vitir namazı kıldırdım diyor ne oldu? Yeryüzünde Embiyanın imamı oldu. Gökyüzünde meleklerin imamı oldu. Muhammed Mustafa. Sallallahu teala. Gökyüzündekilerden de üstün. Yeryüzündekilerden de üstün. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Oraya varınca o kadar güzellik gördüm ki diyor Allah'ın nuru ağacın dallarını kaplamış. Hiç olmadığı kadar güzel. Bir Allah'ın kulu diyor. Tarif bile edemez. Güzelliğini vasfedemez o ağacın. Güzelliği göreni dehşete düşürüyor. Orada Cibril diyor bir şekle büründü. Allah'ın kendisini yarattığı esas hilkat 600 kanadı ile bana gözüktü diyor. İki kere gördü onu. Cibril binlerce kere efendimize geldi. Hatta 4000 küsurda olabilir. Velakin iki kere asli suretinde göründü. Birisi Hira'dadır. Birisi Sidretül Müntahadır. Hira'da gördüğü zaman efendimiz dayanamadı, düştü. Bayıldı. Kaç kere kaldırdı, kucağına aldı, kucağına aldı. Efendimiz o zaman dayanamadı onun 600 kanatlı şekline. Ama şimdi ameliyat geçirdi. Mevla'nın cemalini görmeye elverişli hale getirildiği için artık Cibril 600 kanadıyla da gözükse hiç sıkıntı var mı? Yok. Rahat, rahat seyrediyor. Mevlayı görecek göz, Cibrili göremez. Mi? 600 kanadından bir baktım diyor her kanadı ufku kapatıyor. Doğu ile batı arasını bir kanat kapatıyor. Böyle. Kanatlarından inciler, yakutlar saçılıyor. Böyle bir kanat açıyor her taraf incilerle. Allah. Ey gidi Sidretül Müntahâ. İz yagşel sidretü mâ yagşâ. Allah o gece bir nur kapladı sidreyi. Her ağaç, her yaprak, her dal ayrı bir renge giriyor. Allah'ın nurundan o renkler senin gibi havai değil. Ya adamlar 100-200 hava bir şey havaya atıyor beni gibi uyanık ben zaten bakıyorum öyle rastlayınca bakıyorum öyle ne oldu şimdi daha havaya gitmeden bitti yarıda bitiyor 100-200 ne oldu evleniyoruz işte ondan sonra da önüne yazıyor mutluyuz mutlusunuz ondan sonra iki ay sonra boşanma davası argasından çok mutsuzuz ayrılıyoruz diye bir araba daha görmedik ama yani. Boşanma oranları çok yüksek çünkü mutluluk diye bir şey yok. Mutluluk İslam'dadır, huzur İslam'dadır. Evli olan karı kocalar namazlı, abdestli, huzurlu olurlarsa Allah yuvalarını yaşatır. Şimdi, yani şu havai fişeklerinden önce birkaç renkler, şekiller havada çıkacak insanlar sevinecek yani bunun. Dakikası kaç lira ya? Bir anda bitiyor ya. Sidretül müntehadaki o onurlar o renkler, o bütün diyor o dallardan ne tesbihler çıkıyor ne bir ses bir name name. Nasıl name biliyor musun? Eğer dünya halkı diyor şu andaki kulaklarıyla o ağaçtan bir name zikir tesbih namesini makamlı olan o nameye. Name acayiptir adamı çatlatır ya. Ha? O bir nameyi dünya halkı duyacak olsalar şu andaki dünya halkının kalbi ve duyuları ve organları o güzelliği kabul etmeye elverişli olmadığından hepsi ölür diyor. Ölür diyor. Yani bu çok doğal bir şey. Bazı kere heyecandan ölüyor, bazı kere sevgiden ölüyor, bazı kere gazaptan ölüyor insan. Şu anda o güzelliğe, namenin güzelliğini duymaya kulağımız yok yani. Cennet bu. Inda cennetül meva. Ne buyuruyor ben de? Efendim, وَلَقَدْرَاوْ نَزْلَةَ نُخُرَا عِنْدَ صِدْرَةِ الْمُنْتَهَا عِنْدَهَا جَنْتُ meva, meva cenneti makamı orasıdır. Münteha denmesi son duraktır. Bütün ameller oraya götürülüp bırakılıyor. Cebrail de olsa aleyhisselam hiçbir melek oradan ileri geçemiyor. Oradan ileri geçen Allah'ın vücub alemi başladığı için yanıyor. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve Cibril yalnız bırakınca döndü. Ey Cibril böyle bir yerde dost dostunu nasıl bırakır bu kadar yolda beraber geldik ben buradan ileri acemim deyince ben bundan ileri parmak ucu kadar yanaşsam yanarım dedi benim makamım değil çünkü her meleğin makamı var oradan bir ileri gidemez ama Allah seni davet etti mübarek olsun o zaman ey Cibril sen bu kadar sefirlik yaptın Rabbimle aramda Şimdi ben de bir dileğim varsa ben arz edeyim. Ben de senin elçiliğini yapayım dedi. Ya. O da dedi ki ne isteyeyim dedi. Bir isteğim var. Kabul olursa Rabbim izin versin. Kanatlarımı dedi. Sırat köprüsü çok tar, çok ince. Kanatlarımı izin verirse Sırat'a gereyim Ümmetini geçireyim dedi. Vallahi Cebrail sen bizi çok sever. Cebrail Aleyhisselam'a çok salavat okuyun. Cebrail Aleyhisselam'a nasıl salavat okunur sorarsanız. Salavat, muzafat kitabım vardı kat kat sevabı olan salavatlar var orada bir salavat var Cibril'e de salat okuyor ve alâ akhihi Cibril'el mutavveki bin nur o salavat yedi kere okunsa hangi derdin olsa açılıyor yedi kere okusan çünkü Cibril'e salat ettin mi Cibril devreye giriyor o işi görüyor o salavat muzafat kitabındadır sayfayı şimdi bilmem kafamda sayfa kalmadı bulursunuz orada yedi kere okusan bütün ihtiyacın görülüyor Cibril'in hakkı çok var Ordan ileri diyor ''Sümme züccebi Nuri Artık sidretü müteah... O ağaç Onda ne ayetler var? Oradan ileri geçtim ama bir nur deryasına daldırıldım. Ben yani oradan ileri ağaç var diyemiyor. Değil mi? Şu var, bu var bir şey diyemiyor. Bir nura daldırıldım. ''Fehur-i kabî'' ''Seb'ûne elfe Yetmiş bin perde bana tek tek geçirtildi. Allah Allah. Hiçbir perde öbür perdeye benzemiyor. Bu perdeler manevi işte böyle bölümler diyelim. Her perde 500 senede geçiliyor. 500 senede. Halbuki orada ibriğin suyu hala daha yeni sallanıyor, çalkalanma devam ediyor. Çünkü bu alemdeki zaman mefhumu orada geçerli değildir. İşte Efendim, Mevlüt sahibi Miraç Bahri'nde ne diyor? Ya, söyleşirken Cebrail ile kelam Efendimiz Cebrail konuşurken geldi Refre. Önüne verdi selam Halı döşendi diyor İpek Atlas Burak kalmadı, merdiven kalmadı Selam verdi Aldı ol şahı, cihanı, ol zaman Sidre'ye gitti ve götürdü hemen Efendi böyle okurdu ya, hepsini bilirdi mübarek Efendim Şimdi biz bunları Mevlüt'te okuyorlar, dinliyorlar. İşte ne okuyan anlıyor, ne dinleyen anlıyor da işte okuyan para alıyor, dinleyen şeker alıyor. Ondan sonra e, böyle bir faydalanma vardır ama bir de manasını bilse çok güzel alır. O padişahı aldı diyor Sidretül Mütehah'a götürdü hemen bir feza olduğu o demde ruhnuma, ne mekan var anda ne erzu sema bir feza açıldı ki diyor önüne, ne yer var, ne gök var, ne mekan var diyor. Manevi aleme geçildi. Münteha son nokta. Yaratıkların ilmi, görüşü oradan ileri gidemiyor. Kim ne halidir, ne mali ol mehal, aklu fikretmez, hali fehmu hal. He gidi mevlid, bu Osmanlıca mevlidi siz küçük görmeyin, bundaki ilimler hiçbir yerde yok. Diyor ki... Oraya boş desen boş değil, dolu desen dolu değil. Ne akılanlar ne fikir anlar diyor. Orada akıl durur. Ref olup ol şaha 70 bin hicap, 70 bin perde o şaha kaldırıldı. Nur-u tevhid açtı vecihinden nikab. Allah'ın bir oluşunun nuru yüz malinden peçeyi kaldırdı. Her birisinden geçerken iyle ru emrolundu ya Muhammed gel beru sallallahu aleyhi ve sellem ya. İşte tefsir onu diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orayı anlatıyor şimdi. 500 senelik mesafe her bir perde. 70.000 perdeyi geçtim. Ben kat'ani hiç külli melek. Meleklerin sesi geliyordu oraya kadar göklerden falan. Cibril'in hiç ne melek sesi kaldı demiş. Bütün sesler kesildi. Felehekani inde zalike haşun. O anda bir ürperti ve yalnızlık hissi bana geldi. Fe inne zalge nada munad bilogati Ebu Bekir en yakın arkadaşı mağarada her yerde kim? Ebu Bekir o anda bir münadi Ebu Bekir'in sesiyle bana seslendi ki Ebu Bekir'in sesini duyunca ben yatışayım diye ay gidi Ebu Bekir radıyallahu anh onu sevmeyen cennete girebilir mi ya Ya bu şialerin durumu Allah Allah 70 bin peygamber kadar 70 peygamber kadar ilik ameli olsa Ebu Bekir'i sevmeyen cennete giremez Allah muhafaza ne dedi bana? Kıffeynne rabbeke salli. Ya Muhammed dur dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbin şimdi salat ediyor. Ne demek? Dua ediyor. Rabbin ne buyuruyor? Bir duydum ki diyor, Rabbim benim ziyaretimi kabul etmeden evvel şöyle diyor. Subhani, Sübhani, Sebegat rahmeti, Ben beni tesbih ederim, ben beni tesbih ederim. Rahmetim gazabımı geçmiştir. Bazen gazaba gelirim Allah buyuruyor o kafirler. Ama yine de acımam gazabımı geçmiştir. Belki buradan tuttururuz. Sen buyurdun Allah'ım acıman gazabını geçmiştir. Bize merhamet eyle ya Rabbi. Bize acı ya Rabbi. Biz senin sana layık hakkıyla kul. Olamayız ya Rabbi. Olamadık. Olamayız ya Rabbi. Sen acı bize ya Amin. Amin. O zaman Ali'ül Ala ve Kerimül Mevla'dan geldi nida ne diyor? Üdnüye hayral beriye. Hey yaratıkların en hayırlısı yaklaş. Üdnüye Ahmet. Üdnüye Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. ''Ey Ahmet yanaş, ey Muhammed yanaş'' Bak ne diyor? ''Her birisinden geçerken iyileru emrolundu ya Muhammed gel beru'' ''Gel beru'' ne demek? ''Beri gel, gel. bana doğru'' ''Yanaş'' ''Mevla mekandan münezzeha'' Oraya sakın mekan koymayın, mekan yok orada da. Bunun üzerine diyor ''Feednâni rabbi'' ''Beni Rabbim o kadar yaklaştırdı ki'' hatta küntü kemâ dena fümme tenâ denâ fetedellâ fekâne Kur'an'da ne diyor? İki yay ne kadar yakın? İki yay miktarı yahut ondan daha yakın. İşte orada ne manevi manalar vardır. Böylece beni yaklaştırdı. Çünkü kamusun görüp geçtiği öte, vardığı iliştiği ol Ulu Hazret'e. Bütün makamları geçti, geçti, geçti. Şeşriyetten ol münezzeh Celal altı yönden Allah münezzeh. Sağa, sol, ön arka, üst, alt yok Allah'a öyle bir şey. Mekan yok. Bi kemu gösterdiği cemal şekilsiz ve sınırsız olarak cemalini Efendimiz'e gösterdi. Ondan sonra zaten o sultanı mazagel basar eylemişti hakka tasvizi nazar. Zaten o gözü kaymadı. Müjdesine nail olan yüce padişah bütün gözünü kime dikmişti? Sırf Rabbimin cemalini göreyim diye sağa sola kaydırmamıştı. Aşikare gördü Rabbul izzeti ahirette öyle görür ümmeti. Efendimiz açıkça gördüm Mevla'yı. Ama tarif edilebilir mi? Edilemez. Şekil yok. Görüyorsun o bir hal. İnşallah ümmeti öyle görecek diyor. Ahirette ya. Bi hurufu <gülüyor> lafzu savit ol padişah. Mustafa'ya söylediği bir iştiba. Harf yok. Bizim gibi harfler? Yok. Lafız? Yok. Ses? Yok. Allah da bizim gibi ses olur mu? Bu sonradan yaratılmış. Efendimiz'e diyor öyle bir kelamlar etti ki, hiç karışıklık yok, öyle anladı diyor. Dedi ki, bu maksudun bene, sevdiğin caniyle ma'budun bene.'' Allah Teala buyuruyor, ''Aradığın, kastettiğin, ibadet ettiğin, en çok sevdiğin Allah'ım benim işte.'' dedi. Allah. Gece gündüz durmayıp istediğin, ne ola kim görsem cemalin dediğin, e bu kadar ibadet ettin diyor, Hira'larda, mağaralarda, yıllarda, secdelerde, Allah Allah. Cemalini göreyim dediğin Allah benim. Gel Habibim sana müştak olmuşam. Cümle halkı sana bende kılmışam. Gel sevgilim diyor. Ben sana aşık oldum diyor Allah. Senin aşkınla yarattım cihanı diyor Allah. Celle Celaluhu. Bütün alemleri sana köle yapmışım diyor Allah. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Hey ona hürmet etmeyen reziller, şerefsizler. O ne büyüktür o. Ne muradın var ise kılamreva. Eyleyen bir derde bin türlü deva. Ne istiyorsan yerine eve getireceğim. Bir derdim var, bir ilaç yapacağım diyor. Mustafa dedi, ey Rabbim rahim Ve hata puşu atası çok kerim Dedi Ey benim çok acıyan Allah'ım, lütfu keremi bahşişi bol Allah'ım. Ol zayıf ümmetlerim halin ola. Hazreti'ne nice anlar yol bula şimdi ben geldim ama ümmetim var aşağıda, dünyada Mevla Mekan'dan münezzeh evet, onların hali perişan onlar sana nasıl gelecek? sana nasıl varacak, ulaşacak? miraç nasıl yapacak? sana nasıl rızana yol bulacak? gece gündüz işleri, isyan kamu korkarım ki yerleri ola tamu gece gündüz günah işliyorlar korkuyorum yerleri cehennem olacak benim ümmetlerim ya ilahi hazretinden حاجetim bu durur kim oğla makbul ümmetim. Senden istiyorum tek isteğim var ümmetimi kabul et. Allah Allah. Nasıl bizi orada görüyor musun? Hiç bizi unutuyor mu? Ya. Hak eriştiği erişti birini de. Bunlar şeyde yazmışım bak. Türrü Meknun kasidesinin şairi benim 18. Risalem. Burada da Nela İmam-ı Azam'ın kasidesidir. Burada çok ilim var bu kitapta. Miraç ne de var. Mevla'dan nida geldi. Hak Teala'dan eriştiği bir nida ya Muhammed ben sana kıldım hata. Ümmetini sana verdim ey Habib. Cennetimi anlara kıldım nasip. Allah da buyurdu gidiyor ey Muhammed sana lütfediyorum. Ümmetini sana veriyorum ey sevgili. Cennetimi de onlara ikram ediyorum. Ya Habibim nedir ol kim diledin? Bir avuç toprağa minnet meyledin. Ben sana müştak olunca ey şerif senin olmaz mı alem eyle tıif sen diyor ne istiyorsun? Ben ki sana aşığım diyor iki can sana vermez miyim diyor sevgilime diyor Zatım mirat edindim zatını bile yazdım adımı ile adını Seni diyor Kendi zatımın nurlarına ayna yaptım diyor Adını senin adını benim adımla beraber yazdım diyor Yani la ilahe illallah Muhammedu Resulullah Seni kendimden ayırmadım Allah diyor ''Hem dediği kim ya Muhammed ben seni, bir görmeye doymazsın beni.'' Efendimiz Miraç'tan ayrılacak hiç ayrılmak istemiyor. Allah'ın cemalini görme lezzeti bırakılır mı? Niye geldi o kadar lezzeti bırakıp? İdris aleyhisselam gitti cennete gelmedi işte. Efendimiz niye geldi? Bizim için. Beş vakit namaz geldi Miraç'tan nasıl getirecekti? Nasıl cennete girecektik biz? Onun için diyor ki sizin için çok sıkıntı çektim. Benim çektiğimi hiçbir peygamber çekmedi. Niye? Hiçbir peygamber diyor Rabbinin cemalini görme lezzetine eremedi. O tadı ben buldum ama sizin hatırınıza oradan bile ayrıldım diyor. Allah Allah. Efendimiz'e Mevla diyor ya Muhammed ben biliyorum sen beni görmeye doyamazsın ama bu ümmetin kaldı aşağılarda. Bunlar ne olacak? Davet et kullarımı, tabelü gelü ben göreler <gülüyor> didarımı Dön onları da davet et, onları da al gelirsin, cennette hepiniz birden cemalimi görürsünüz. Sen ki miraç eyleyüp ettin niyaz, ümmetin miracını kıldım namaz. Sana miraç nasip ettim, sen bu vazifeyi yaptın şimdi. Şimdi ümmetine de istiyorsun, nasıl varacaklar bana? Namaz kılsınlar, bana varacaklar diyor. Allah. Her kaçan kim bu namazı kılalar, cümle gök ehli sevabın buğlalar beş vakti kılsınlar gökte meleklerin ne kadar ibadeti varsa hepsini birden onlara yazacağım çünkü neden? efendimiz miraç gecesi gördü, vakti ki birisi kıyamda duruyor melek, dünya kurulmadan evvel ayakta namaza durmuş dünya bu kadar oldu, bitmeye yaklaştı hala rüküya itmemiş, devamlı öyle okuyor niye? E uyku yok, yemek yok içmek yok, erkeklik yok dişvilik yok, yorulmak yok, şenmek yok, sanmak yok Meleklerin işi böyle. Bir melek var, dünya kurulmadan rükuda eğilmiş tesbihe. Hala rükuda duruyor, daha kalkmamış. Öyle melek varsa, Efendimiz bunları görünce, çok istediği ümmetim nasıl kazansın bu amellerden. Mevla da ki, sana bir namaz verdim. Onda kıyam da var, da var, secdede var. Hepsini bir araya getirdim. Bütün gök gökyeli ne kadar ibadet yapıyorlar, beş vakit kılana hepsinin sevabı var. Çünkü her türlü ibadet bundadır. Hakka kurbiyyetle vuslet bundadır. Namazda kırat da var, tilavet de var, kıyam da var, rükû da var, tespih de var. Sübhanekeleri, Sübhane Rabbi lazım. Ettehiyyâtüleri hepsi namazda ya! Bu nasıl bir şey? Allah'a Hakka yakınlıkta vuslet bundadır. Sıdk ile beş vakti olundukça eda, elli vaktin ecrin eyler hak ata. allah teala kaç vakit farz etti Miraç'ta? Elli. Sonra efendim sallallahu nereye döndü? Musa Aleyhisselam altıncı kaç sefaya dönünce ne dedi? Sen ne farz aldın dedi vazife dedi ki elli vakit namaz olmaz dedi. Nasıl olmaz ya? Dedi. Ben bu milletle çok uğraştım. Bunlar elli vakit falan kılmaz dedi. Git biraz kolaylık istedi. Ya nasıl isteyeyim falan Musa Aleyhisselam eski ya dedi git o görüştüğün yerde secde yap dua tamam. Mevla mekansız ama Efendimiz geldi o görüştüğü mekana yal vardı yakardı. Hadi beş indireyim. Bir daha indi 45. Ne 45'i dedi ya. Kılmaz bunlar dedi 45 falan. Bir daha gittim, bir daha geldim. Rabbimle Musa arasında diyor. Her sefer gittim, geldim 5 5 5. Yine yine hep 5. Sonunda 5 vakti verince Mevlana vurdu. Habibim benim sözüm bozulmaz. Ben 50'yi farz ettim. Gökleri yerleri yaratmadan evvel farz ettim ben bunu. Benim hükümleri ezelidir. Zamanla alakasızdır ama şimdi senin ricaın ile bunu beşe indirdik ama 1'e 10'dan 50'yi bozmadık yine niye? 50 kılana verilen sevap duruyor 5 kılan 50 kılmıştır 50 inmedi 5 kılan 50 kılıyor bitti evet sonra geldi Musa Aleyhisselam'a yine ne var ne yok e dedi 5 indi bunlar 5 de kılmaz dedi doğru demiş <gülüyor> doğru demiş ama Efendimiz de buyurdu ki artık nasıl gideceğim Rabbime utanırım ya bunlar beşte kılmaz diyeceğim onun için dedi aldım kabul ettim gidiyorum ne dersen dedi çare yok ma ol anda doksan bin kelam sepkidük bulduktu encamu hitam ne oldu oldu oldu gördü gel Mevla doksan bin kelam konuştu Allah ile doksan bin bunların kaçını biz miraç dersinde anlatıyoruz ömrümüz çoğunu bize bildirmedi ama Mevla buyurdu ki, üç ilim verdim sana. Biri peygamberlik ilmidir, Ebu Begri Sırtlık bile anlamaz. Onu kimseye anlatmıyorsun, sende kalıyor. Birisi, şeriat ilmidir, o işte Kur'an, ayet, hadis, namaz, abdest dediğimiz, onu herkese anlatacaksın. Şimdi biz onlardan bir şeyler anlatıyoruz size. Birisi de tarikat tasavvuf ilmidir, o da yine herkese anlatılmaz. Ehlini bulursan sırrını verir. Yoksa ehli olmayana onu da aç bana lüzum. Yok, üç ilimden biri, hepimize lazım gelen, onun da binde biri biz de size bir şey anlatmaya çalışıyoruz yani 90 bin kelam bitince konuşma görüşme tarfedül ayniçre ol fahri cihan ümmühani evine geldi hemen ümuhani evine diyor hemen döndü diyor biter bitmez her ne vakı olduğu ise sert eser cümlesini ashabına verdiği haber hepsini sahabeye dönünce anlattı Dediler ey kıble İslam-ı din, kutlu olsun sana miracı güzin. Biz kamuğumuz kullarız, sen şahsın, gönlümüz içinde ruşen mahsın. Ümmetin olduğumuz devlet yeter, hizmetin kıldığımız izzet yeter. Sahabe de dedi ne dediler? Ey İslam dininin kıblesi, ey Muhammed Mustafa, senin miracın mübarek olsun sallallahu aleyhi ve sellem. Biz hepimiz köleyiz, sen padişahsın, gönlümüz içinde yanan aysın, parlak nursun. Senin ümmetin olduğumuz makam, mertebe bize yeter. Sallallahu aleyhi ve sellem ona dedi ki Miraç bahsini öyle anlatmışsın ki sanki yanımdaydın dedi. Ya... Mübarek zat, Bursa'da yatıyor. Ondan sonra... Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hemen Mevla ile ilk görüşme ziyaretinde Allah ona ilham ederek ne dedi? O zamana kadar böyle bir şey yok. O anda geldi o. Allah aklına geldi. Ettehiyyatü Lillahi Vessalavatu Ne demek? Sözle yapılan bütün ibadetler, malla yapılan bütün ibadetler, bedenle yapılan bütün ibadetler. Hepsi sana mahsustur ya Rabbele Aleyküm. Mevla buyurdu? Esselamu Aleyke Eyüven Nebiyyü Rahmetullahi Berekatuh. Ey Nebi Zişan benim selamım, rahmetim, bereketlerim hep senin üzerine olsun. Deyince Efendimiz burada tek kendine kalsın istemediği Esselamu aleyna ve ala ibadillah Selam, hem biz peygamberler cemaatinin üzerine olsun, hem de Allah'ın ne kadar iyi kulu varsa hepsinin üzerine olsun diye herkesi kattı. Mevla burada, Habibim ben Cibril'i bile araya katmadım, sen bütün Müslümanları araya kattın. Çünkü durmaz o. O illa derdi bizi kurtarmak. Allah onu öyle yaptı. Şimdi biz ona nasıl vefasızlık yapacağız ya? Yolunu nasıl bozacağız, bozduracağız ya? Onun hakkında konuşanlar, kim olursa olsun şanından şerefinden düşürmeye çalışanlar hangi hoca hacı olursa olsun bizim onlarla ne irtibatımız olabilir ya Allah işimiz yok sallallahu aleyhi ve sellem peki o zaman Cibril Emin bunu duyunca bu muhabere üzerine başladı peşinden de yedi kat zamanın melekleri Cibril ne derse imam odur hep beraber buyurunuz eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammed abdu resulü ya Allah son nefesimizde de nasip ya mevla diyor bana bir şeyler sordu cevap vermeye imkan bulamadım o zaman kudret elini iki omuzumun arasına koydu el böyle değil şekil yok şekilsiz diyor Allah uzundan münezzehtir ama diyor içimde serinliğini hissettim o anda bana öncekilerin sonrakilerin geçmişlerin geleceklerin bütün ilimlerini bir anda verdi diyor. Hadi bakalım şimdi. Peygamber gaybı bilmez. Nereden diyorsun bunu? Gaybı bilmez. Allah bildirsebilir şartı var. Peki Allah da bildirdi işte. Evvelgilerin âhirgileri. İlimlerini bildirdi. Bana çok farklı ilimler bildirdi. Bir ilim nübüvet ilmidir. Onu gizle dedi. Senden başkası taşıyamaz dedi. Ya bir ilim serbestsin dedi. Tasavvuf ilmi. Adamını bulursan bir ilim herkese duyuracaksın. İşte Kur'an-Sünnet Bizim anlattıklarımız o tebliği gereken ilim kabilindendir. O gece Bekara suresinin sonu Amener Resulü'yü cebrail Aşam Açam getirmedi. Bizzat Allah verdi. Ondan sonra ve Duhan'ın bir kısmını, Elemneştihan başlarının bir kısmını orada Rabbimiz öğretti. Bizzat Efendimiz'e hitap etti, vasıtasız vahyetti. وَالَّذِي يُصَلِّ عَلَيْكُمَ مَلَا۪يكَتُواۜ Ahzab suresinde bu ayet Allah bütün melekleriyle beraber sizi karanlıklardan nura çıkartmak için ey ümmeti Muhammed nasıl peygamberinize Allah salat ediyor feyiz yağdırıyor ümmetine de Allah melekleriyle feyiz yağdırıyor bizim ümmete lazım olan bizim ümmet hakkında varin olan müjde yani o kadar büyük ki peygambere gelen feyiz bereketten diyor size de geliyor diyor melekler de size dua diyor diyor Karanlıklardan nura çıkacağız inşallah. Allah bizi bu karanlıkta bırakmayacak inşallah. Böylece Miraç'tan 70 bin kelam, bir rivayet 90 bin kelam. Aldı geldi. En mühimi 50 vakit namaz. O da anlattık 5'e. indi. Böylece ondan sonra Mevla buyurdu ki bir iyilik yapmak isteyen, manisi çıksa yapamasa yapmış yazarım. Yaparsa 1'e 10 yazarım. Kötülük yapmak istese, yapamazsa bir şey yazmam. Yaparsa 1 yazarım. Onu da tevbe ederse silerim, yerine sevap yazarım. Allah Allah. Ne müjdeler verdi. 50 vakiti 5'e indirdim. Gusülde cünüplükten yıkanmak 7 suydu 1'e indirdim. Farzı 1'dir. Şimdi 3 su yıkandığımız sünnettir. Farzı 1'dir. Ama her yeri kaplamak şartıyla. Kuru kalmayacak. İdrar... Pislik isabet eden elbiselerin yıkanması yedi su idi. Onun da farzı kaça indi? Bire indi. Böylece Efendimiz yalvardı, yalvardı, yalvardı. Ama bu işte de Musa Aleyhisselam da devreye girdiği için Efendimiz buyurdu Ekfiru minessalatü ala Musa Musa'ya da çok salavat okuyun. Çünkü benim ümmetimi ondan çok düşünen hiçbir peygamber görmedim. Geçtim İbrahim Aleyhisselam bir şey sormadı. Musa Aleyhisselam olmaz olmaz olmaz bunlar kılamaz kılamaz kılamaz. Musa da hakkı var bizde ya yahu biz 5'te zorlanıyoruz biz ne bozuk atamız ya Allah Allah sen 5, 5 vakitte ne var ya Efendim hasar derdi. 7 yaşında çocuk kılacak kadar kolaydı ama bu nefis Ya yatsı namazını ağırlanıyor işte gece 11 oldu 11.30 kılmak zorlanıyor sabah namazı zorlanıyor horon var desen hop hop hava bir hava başladım oyuna basın lan 4 rekat farzı kılamayacağım diye hastalık numarası yapar o arada oyun başlasa sabaha kadar sallanır. Ya bu nasıl iştiriyor? Bu nasıl şeytan? Bu nasıl nefis girmiş çıkmıyor bizden ya? Bu nasıl iştiriyor? Artık kafayı toplayalım arkadaşlar. Yani bundan sonra bize çok müsaade vermezler. Ecel yaklaşıyor. Yani yaşlarımız dolduruyor. Diyor ilk uğradığım zaman peygamberler içinde en sert beni Musa karşıladı. Ama dönerken bana en iyi davranan Musa oldu. Salvatullahu ala nebine ula ve aleyhim ecma'în Miraç gecesi arşın altında yetmiş tane şehir gördüm dönerken her şehir sizin dünyanızın yetmiş katı büyük meleklerle dolu tesbih takdis ediyorlar tesbih ve duaları içinde Allah gfirli meşşehid el cuma cuma namazı kılanları affeyle diye de dua ediyorlar cuma günü gusledenleri de affeyle diye dua ediyorlar ya cennetin kabusuna gördüm Cennetin bekçisi Rızvan'la görüştüm. Beni cennete gö soktu. İçinde ne acayip şeyler gösterdi. Göz görmedik, kulak işitmedik. Hatırdan geçmedik ne ırmaklar, ne gözeler Firavun'un büyücüleri amenna dediler, şehit oldular. Onların sesini duydum. Allah Allah. "Lebbeyk Allahumme" diyen sesler duydum. Hacıların ruhlarını duydum. Allah. Allah. Tekbirler vallahi yolda cihada çıkan gazilerin tekbirlerini duydum. Hep cennette onlar. Ruhları peygamberlerin bilen duydum, evliyanın köşklerini gördüm. Bir de yedi kat efendim yerin dibinden cehennem açıldı gösterildi bana. Allah Allah. Cennetin kapısında ne yazıyor? Cehennemin kapısında ne yazıyor? Allah. Cennetin kapısında şu yazıyor: Sadaka efendim on misli sevap, borç vermek on sekiz misli sevap. Cennetin kapısında bu yazıyor. Allah. Niye? Sadaka isteyen bazı muhtaç değil de numaradan ister ama borç isteyen mutlaka sıkışmadan istemez. Cehennemin kapısında ne gördüm? Ve inne cehenneme le mev'idû Cehennem bütün kafirlere vaad edilen yerdir. Toplu buraya gelecekler yazıyor. Neler gösterdiler bana, neler gösterdiler? Cehennemin bekçisi Malik'i gördüm, hiç yüzüme gülmedi. Dedim bu niye bana gülmedi? Bunu Allah yarattığından beri kimseye gülmedi. Birine gülse sana gülecekti. Bu cehennem bekçisi, nasıl gülsün? Allah ondan Külmeyi almış. Allah, Allah. Selam verdim. O da benim diyor. Beni tebrik etti. Sonra cehennemin tabakaları gösterildi. Allah'ın gazabının coştuğunu gördüm diyor. Bütün dünyanın taşını, demirini, madenini atsan, atılırken dibini bulmadan hepsini yer diyor. Duman olur diyor. Öyle bir ateş var arkadaşlar. Buna inanmak lazım. Ya Öyle bir ateş var. Allah Allah. Leş yiyen kavimleri gördüm. İnsan eti yiyenler dilleri enselerinden çekilip sökülenler gördüm. Ensesini delmişler, dilini arkadan çekiliyorlar, koparıyorlar. Bunlar kim dedim? Allah adına yalan yere yemin edenler. Ben de böyle sahtekarlar gördüm. Allah belalarını verecek inşallah. Adam sıralı yemin ediyor yalan yere ya. Kâbe'nin Rabbine yemin ederim. Kâbe'nin Rabbine yemin. Ederim. Hep yalan. Kaç tane böyle insanlar gördüm ya. Ya nasıl Müslümanlık bu ya? Yalan yere Allah'a yemin ediyorlar ya. Dilleri çekilecek kafalarından sökülecek ya yapmayalım bunu ya dünya menfaati için Allah'ın adına yapmayalım yeminler ya bu ne iştir bu yemin işi bu kadar kolaya geldi size ya hele yalan olursa memleket yıkılır diyor bir yalan yemin diyor bir memleketi Allah batırır diyor ya neler gösterdi ona kadınlar gördüm diyor saçlarından asılmışlar çengellerle evet yabancılardan örtünmeyen avret yerlerini gösterenler diyor katrandan elbiseler giydirmişler cehennem ateşiyle Bunlar gibi ölünün arkasında ağlarken ağıt yakarken yaka iprati bağra bağra ağlayanlar. Ya çok çok çok öyle gittim geldim evendim ümmuhaninin başına haberi yok İbrin suyu durdu ben de döndüm ama dedim ümmuhanie ki ne var ben burada yattım ya gece e ee, bu arada böyle böyle böyle böyle şeyler oldu ne oldu e ee, dedi tamam ne yapacaksın Dedi bunları anlatmak istiyorum. Ne? Sakın anlatma dedi. Deli diyecekler sana. O Ümmühani yani içinde bir itikat var. Ee, ona demiyor yalan söylüyorsun ama Yani diyor ben burada yaptık kattık bir şeyler haberimiz yok ama Bunu anlatma diyor. Yok ben anlatacağım. Diyor. Dedi ki Ey amcaoğlu dedi Ümmühani'nin amcaoğlu bu talip kızı ya Dedi ey amcaoğlu dedi. İzade birkaç tane inanan var dedi. Onlar da inkar edecek. Yapma dedi. Yapma dedi. Yok. Sabah oldu çıkacak. Cübbesini tuttu bırakmıyor. Efendim zorla çekti. Ya gideceğim bırak. Gitti. Baktı hatimde. Kabe'nin kapısıyla Hacer-i arasında oturmuş kelle gavurlar. Kaşer. Kim bunlar? Mut'im İbni Adi. Ebu Cehil İbni Hişam. Velid İbni Mughire. Bunlar kaşer bunlar. Bunlara geldi, hemen Efendimiz tabii selam verilmez bunlara tabi. Direkt bunlara söze girdi. Dedi ben burada yatsı vakti namaz kıldım ya, evet. Sabahta şimdi kıldım ya, evet. Bu arada neler oldu biliyor musunuz? Yok, bu arada dedi Mescid-i Aksa'ya gittim. Uuu, başladılar işte Beyt-i Mamur'da şöyle oldu, yedi kat göplerde böyle, sidretül müntahada falan falan falan. Bunlar başladılar dalga geçmeye, alay etmeye o arada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tekrar etti evet bu sabahta aranızdayım yahu dediler bak bu kadar anlatıyorsun yazık şimdi ee, biz anladık da sen hele bir dur dediler biz bütün milleti toplayalım onlara da bir anlatır mısın? yani Ebu Bekir falan da inkar edecek zannediyorlar dedik anlatırım çağırın Onları da çağırdılar. Bütün millet geldi. Ebu Cehil çağırınca gelmez mi lan? Hepsi geldi. Doldular. Anlat bakalım. Anlattılar. Şöyle oldu. Me peygamberler dirildi. Onlara namaz kıldırdım. Onlarla konuştum. Ebu Cehil dedi ki bir an tarif etsene şunları ya. Nasıldılar? Dedi inşa dedi. Çok uzun değil. Çok da kısa değil. Göğsü geniş. Tüyleri kıvırcık. Tüylerinde kıvrılma var. Ondan sonra. Yüzünde kırmızılık var. Hamamdan yeni çıkmış çıkmış gibi. Yani hamamdan yeni çıkan nasıl olur pembe? Yüzü öyle. Anlattı. Ondan sonra Musa dedi esmer. İri yarı. Uzun. Yemen'de bir kabile var. Onların rengine benziyor. Gözleri içine gömük. Tüyleri çok. Dişleri sık. Efendim. Dişinin dişlerinin dışına biraz et çıkmış. Pelteklik var böyle anlatıyor dinliyorlar diyor İbrahim'e gelince vallahi bana bakın onu görün dedi benimle İbrahim Azem o kadar benziyoruz babamdır deyince onlar da İbrahim selamın oğlu ya Kureyş başladılar ıslık çalmalar efendim el çırpıtmalar sen niye böyle kendini şöyle büyütüyorsun böyle büyütüyorsun vesaire vesaire vallahi seni tasdik etmeyeceğiz dediler birkaç tane Müslüman da vardı orada onlar dediler bize de kusura bakma biz de inanamayacağız dediler onlar da gavur oldu, mürtet oldular. He dediler dur dur sen bir de bu Bekir orada yok. Onu haber edelim, onu haber ettiler. Efendimiz dönerken Miraç'tan üzgün idi. Hem Allah'tan ayrıldığına üzgün idi. Hem de e, Cibrilem'in sordu dedi. Niye üzgün görüyorum seni? Dedi şimdi mesele bunları tebliğ edeceğiz. Bunlar inanmayacak bu milletin Dedik Dedi ki üzülme üzülme Bu Bekir inanacak o sıttıktır dedi. Zaten onun gibiler olmasa bu millet nereden iman edecekti? Hep Ebu bekir Müslüman etti öbürlerini baştan Radıyallahu anh Geldi elçileri Dediler senin adamın ne söylüyor biliyor musun? Ne oldu? Bir şeyden haberim yok dünden beri görüşmedim dedi Ama dedi Dediyse doğru söylemiştir Ne dedi deyin ama demeden diyor ki Doğru söylemiştir ama deyin Nedir? Yahu dediler Dün gece buradan Kudüs'e gitmiş O arayı ver. Oradan geri gelmiş ya bu sabah da buradaymış. Ya öyle mi? O mu dedi? Siz duydunuz mu? Duyduk. E Edeli olacak gökten ayetler, vahiyler geliyor. Çok daha uzaktan tasdik ediyoruz dedi. Bu ne dedi yani? Allah deyince. ya. Radıyallahu. Allah onun adını gökten indirdi. Bunun üzerine efendimize dediler ki madem Kudüs'e gittin, oraya gidenler var aramızda. Senin gitmediğin derkes herkes biliyor küçük küçükken herkes tanıyor giden gitmeyen Kudüs'e giden o zaman belli kaç kişi var bir anlat bakalım dedi başladım diyor anlatma şimdi anlatırken efendim sayıyorum işte bir şeyler fakat e, unuttum dedi gece gittim gece çıktım e kapısını saymaya gitmedim ki kaç kapı var kaç pencere var Bu arada Allah Teala dedi Safa Tepesi'nin üzerine Mescid-i getirdi ben de öyle bakıyorum tarif ediyorum Şuradan şu girişi var, burada bu kapısı var, şu kadar penceresi var. Orada gidenlerden, gelenlerden dinleyenler vardı. Ya görmüş gibi anlatıyor dedi ya. Zaten görmüş, orada da görüyor. Ama yine de inanasıları gelmiyor. E dediler, var mı bir ayet, bir alamet de bize buna göster. Dedi falan kafile, sizin kafileniz yolda gidiyordu. Ravha, Medine'ye iki gecelik yol. Ravha, orada sizi bir kafilenize rastladım dedi. Burak'la giderken. Develerini kaybetmişler dedi. Onlar. Sonra onların dediği yüklerinde bir su vardı. Ben o suyu orada içtim dedi. O suyu da Ebu Bekri Sıddık koymuş kafileye giderken. Efendimize nasip olmuş o su. O alamet olsun diye içti or. Ondan sonra giderken öyleydi dedi. Sonra Ten'im Mekke'ye çok yakın. Orada uğradım Mekke'ye gelirken. Dedi ki develeri şu kadar. Develerin durumu böyle. Önlerinde bir deve var o deve dedi beyazı siyahına yakın üzerinde iki çuval var biri siyah biri beyaz siyah renkli hepsini anlattı ne zaman gelir güneş doğarken burada olurlar deyince hey güneş doğarken kalkar mı ee, onlar şarapları içip içip yatıp yuvarlanıyorlar sabah vakti kim kalkacak ama bu doğru mu söyledi diye hepsi kalktılar ondan sonra baktılar bekliyorlar bir rivahete göre güneş doğma vakti geldi bunlar yolda biraz gecikti Allah güneşin doğmasını geciktirdi Tam onların gelişiyle güneş doğması beraber olunca hepsi birden başlar. Biri oradan bakıyor. Aa vallahi güneş doğuyor, öbürü de vallahi kafile geliyor. Önünde de Muhammed'in dediği deve sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün vasıflar böylece zuhur ettiği halde yine de ne dediler? Sen ne büyük büyücüymüşsün ki bu kadar şeyi bize yutturdun dediler. Yine de sana inanmıyoruz ama bu neye sebep oldu? Mürted olup dinden dönenler yeniden dine döndüler. O onlarda bir şüphe girdi ama bu alametler onları ne yaptı? Yeniden yola getirdi. Şimdi biz bu imtihanlara tabi olmadık. Anamızdan Müslüman doğduk. Bu yaşa kadar da Müslüman olarak yaşadık. İslam vatanında doğmamızın, Müslüman ana babadan doğmamızın çok büyük faydası oldu. Allah Müslüman ana babalarımızdan da razı olsun, ölenlerine rahmet etsin şu İslam vatanında doğmamızın şükrünü bile ödeyemeyiz. Tabii ki İslam vatanında doğup da kafir olan var. Tabii ki Rusya'da Amerika'da doğup da Müslüman olan var. Anası babası Müslüman olup gavur olan var. Anası babası Evliya olup efendim gavur olan var. E, anası babası Firavun Ebu Cehil gibi olup da Müslüman olan da var. Bunlar hep Allah'ın kaderidir ama bizde Allah'ın çok büyük iyiliği var. Biz Müslüman ana babadan doğup hep İslam haberleriyle büyüdük elhamdülillah. Onun için şimdi bu imana sahibiz. Hiç değeri biçilemeyecek bir mücevhere sahibiz. Bu gayba imandır. Biz Resulullah'ın miracına iman ettik. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Teala bu imanımızla çene kapamayı bize nasip ve müyesser eyleye. Şimdi bakalım. Eve gideceksiniz, yatmak yok. 27. gece namazını tarif ediyoruz. Bu Recep Risalesi 215. sayfetedir. Hazreti Enes rivat ediyor, Recep'te bir gece var, onda amel edene yüz senelik amelin sevabı var. Evet, şimdi bu gecede ne yapacak? On iki rekat namaz kılacak. Her rekatta bir Fatiha, bir de Kur'an'dan bir sure. Sure dediği için sure dışındakiler okunması iyi değildir. En azından elem terak -e aşağı hepsi bilirseniz hepsi suredir. Ama sizin zaten standartınız inna ta'yna kulü vallaha bağlamışsız diyorum ya. O ikisi de suredir. On için, onlarla da olur. Ama inan zinler biliyorsan bereketli onu ok. Hep son rekatlarda kulüvallah okuyun. Çünkü kulüvallah okuyan Allah çok sever. Sahabeler bir her sonunda kulüvallah okuyordu. Onu şikayet ettiler. Ya Resulullah bu hep böyle yapıyor dediler. Efendimiz yar da onu. Niye sen dedi başka bir sure okumuyorsun ikinci de? E dedi ki ben dedi ikhlas Allah'tan bahsediyor. Ben onu çok seviyorum dedi. Rasulullah dedi ki o ikhlasın sahibi de Allah da seni çok seviyor dedi. Onun ikinci rekatlarda hep ihlas okuyun Birinci rekatta kulya okunur, izacıya okunur, innaa okunur, böyle okunur İzacıya biraz zor okunur Çünkü arada bir sure oldu mu mekruh olur Bizim mezhepte öyle Çünkü kulvallah arasında sure var İzacıya kursan altından tebbet okuyabilirsin veya felak okuyabilirsin Arada en az iki sure olmasında fayda var 12 rekat kılarsın Her rekatta bir fatiha bir sure okursun her iki rekatta bir selam. Tehiyyat, salli, barik. Rabbena hatila okunup selam verilecek. Namazların arasında konuşmayın. 12 rekatın arasında dünya kelamı konuşmayın. 2 rekatın arasında, hanım çok hararet bastı bir su getir. Yok. Çayı koydum mu namaz bitireceğiz. Yok. 12 rekat arasında dünya kelamı yok. Telefona bakmak yok. Tamam mı? Şimdi son selam 6 selamla ne olur? 12 rekat biter. Selamdan sonra 100 kere Sübhanallahü velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber yüz kere, bu bayağı vakit alır. Bu çok büyük bir tesbindir. İbrahim Aleyhisselam'a Efendimiz ziyaret edildi. Ben anlatamadım diyorum ya çoklarını. Miraç gecesinde ne dedi onlara? Ekri ümmeteke selam Ümmetine benden selam söyle. İbrahim Aleyhisselam'ın selamını bize getirdi bu gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onlara söyle ki cennet kupkuru bir arazidir. Ağaçlarını dünyadan diksinler. Nedir ağaç? Sübhanallahü elhamdülillahü la ilahe illallahü bir tane dedin cennete bir ağaç dikerler ki o ağacın gölgesinde yüz sene atlı koştursa gölgeyi kesemez. O kadar ağaçlar var cennette. Bukhari hadisinde var bu. Onun için Bismillah. Inna Me'ecurun eyfî nusri Klimalar mı yaptı? Ne ettiler? Şey var geliyor o. İnşallah. Şeyiniz nerede? Ehlen ehlen. He bismillah. Yüz kere bu. Ondan sonra yüz kere istiğfar. Estağfirullah, estağfirullah. Ondan sonra yüz kere salevat. Allah'ım salli ala seyna Muhammed ve ala ali sahibi ve Sonra dünya ve ahiret için ne istiyorsa istediği duayı yapabilir. Sabaha da oruca niyet etme şartı var. Ama benim gibi hastaysa, ağır hastalar yani Ramazan'da bile tutamaz durumu var o başka. Geri kalan Ramazan'ı tutabilen tutacak bu müjdeyi almak için. Özel bu. Oruca da niyet ederse Allah bütün dualarını kabul edecek söz veriyor. Ancak günah isterse kabul etmem diyor. Günah nedir? İşte spor çektim. Çıkart ya Rabbi. Böyle şey olmaz. Ama sen şimdi güzel dua dersen olur. Bu 215. sayfededir bu namaz. Unutacaklar. 15-16 tesbihleri, istiğfar, salavat, yüzer tane. Ondan sonra bir namaz daha var 216'da. O da çok önemlidir. iki rekat. Bunu ayrı kılıyorsunuz. 12'nin içine dahil etmeyin uyanıklar sizi. Bu iki rekatla her rekatta bir Fatiha 20 kulü okunuyor. 20-20-40 eder. Bitti mi 10 salavat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ondan sonra duası var 217'de başlıyor burada 4 satır Allahümen niyeselüke bu müşahedeti diye başlıyor Bu duayı da okursa diyor Allah onun bütün dualarını kabul eder Onun seslenişini acır Kulun bana yalvarıyor diye Ve kalplerin öleceği günde Onun kalbini diri tutar Yani son nefeste iman nasip eder diyor Bu namaz da rekattır Bunun da çok zorlu yok Duası da 4 satırdır Hiçbir zorlu yok Arapça bilmeyen Türkçe manasıyla da dua edebilir. Ondan sonra yarınki gün Efendim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok namaz kılardı diyor. Öğlen namazını kıldıktan sonra dört rekat kılardı. Bunda 219'da Her rekatta Fatiha Felaknaz Üç İnna 50 Elli Allah Bu yarınki gün pehlivan işi bu. Bunu da yapabilen yapar. 219'da Bunda da sevap yazmıyor. Ne yapacağız şimdi? Size de şimdi sevap olmadı mı? Zor. iş yaptırmak. Bunda ne diyor biliyor musun? Resulullah 27. gün böyle yapardı diyor. Sevabı ne oluyor o zaman? Ölmüş sünneti dirilten yüz şehit sevabı var. Yarın Resulullah böyle yapardı diyor İbn Abbas. Sen ona bak en büyük sevap sünnete ittibadır İnşallah bu Recep Risalesi. Şimdi bu Kaside-i Bürde gümbür gümbür her yerde çalınsın inşallah Resulullah anılsın inşallah aşırlar dinlensin bu da size göre bir de size yeni kitap bastım bu da bu geceye yetişti Arapçası sağ taraf bu taraf sol Türkçesi bunda da ne var? çok kısa doktorların ilaçlarına muhtaç bırakmayacak her derdin devası var kimindir bu? Ahmet Rufay'ın Ahmet Rufay evliyanın reislerindendir en büyük kerameti 555 yılında hac yaptı efendimizin kabrinin önüne geldi dedi ki fi edil dilbuğdi ruhi kuntu orsuluha tuqabbelular da hanniye ne aybetti ben uzaktan ruhumu gönderiyordum o bedenime vekaleten bu eşikleri öpüyordu fahdi devletü esbahikat hazarat ümdü yemin etmek için tahzabiyah şimdi bedenlerimiz de buluştu şu sağ elini bir uzakta, dudağımda nasibini alsın dedi efendimizin mübarek eli çıktı. 50.000 kişi orada gördü. Çokları can verdi. Abdülkadir Geylani diyor, ben de görenlerdenim ama bana öpmek nasip olmadı. Ahmet Rufai, en büyük kerametidir, hiçbir evliyaya da nasip olmamıştır. O, makam, Efendimizin elini öpmüştür. Bu bir onundur. Bunu okuyup devam edenler, Ahmet Rufai'nin bereketine nail olurlar. Bunda ne var biliyor musunuz? Kur'an'da 37 tane kelime-i tevhid var. Ayette. La ilahe illallah, la ilahe illahu gibi kaç tane varmış? 37 bütün ayetler bu başka bir şey yok. Ama bunun fazileti ne var size söylüyorum. Hazreti Ali Efendimiz rivat ediyor. Dostum Resulullah bana öğretti bir dua. Bu dua varken hiçbir doktorun devasına muhtaç olmam. Nedir o ya Amirul Müminin dediler? 37 Kur'an'da tevhid ayeti var. 24 surede geçer. Bekarada başlar Müzzemmil'de biter. Hangi dertli bunları okusa Allah derdini açar. Hangi borçlu bunları okusa Allah borcunu öder? Hangi gurbetteki okusa Allah yuvasına selametle döndürür? Hangi ihtiyaç sahibi okusa Allah hacetini giderir? Hangi korkan okusa Allah korkusunu emniyete çevirir? Sabahleyin okuyanın kalbi şikaktan münafıklıktan beri olur. Kendisinden yetmiş türlü bela hastalık def olur. En azından cüzam, cünün akıl kaybı, delilik ve alaca hastalığı doktorlarda ilacı da yok. Onlar en azından def olur. Allah onu Suya kanmış yaşatır, suya kanmış öldürür, cennete suya kanmış olarak girdirir. Mahşerde susuzluk, kabirde susuzluk çekmez. Yolda okuyan yolculuğunda hayırdan başka bir şey görmez. Her gece yatağına girerken, bu gece yatağa pek girilmez ama... Eğer ki yatacaksan, her gece yatağına girerken okuyana Allah yetmiş melek görevlendirir. İblisten ve ordularından onu korurlar. Gündüz de korunur ve akşama kadar rızkı bol gönderilir. Kim yazıp da diyor... Mürekkeple yazıp da yağmur suyuyla sıvayıp içerse bedeninde kötülük ona isabet etmez. Cinlerin gözlerinden, cinlerin üfürüklerinden ve sihirlerinden hiçbir şey ona isabet etmez. Dünyada en bol ve rahat şekilde yaşar. Dünyadan çıkmadan Allah ona rüyasında cennette gideceği yeri gösterir, uykusunda görür, ölür ölür. İşte bunu Aliül Kahire Hazretleri de yazmış. Şurada başlıyor hemen. Her derdi iyileştiren dua. Türkçesi manaları bu tarafta, bu bu tarafta. Kardeşler, bunu iki tanesini bir şey yaptık. Çok ucuz bir şey. İki tane en az insan düz hesabı olur ama, mesele şu, mübarek tehliller nedir? Bir la ilahe illallah yedi kat göklerden, yerlerden Allah buyuruyor ki, beni tartıya koyamazsınız, benim dışımda ne varsa koyun, bir la ilahe illallah ağır basar diyor. Burada ne var? Kuranda geçen 24 suredeki 37 tane tevhid kelimesi var. Bu o kadar kuvvetlidir bunun kuvvetine kimse erişemez. On üçünü inşallah amel edenlerden olursunuz. Küçük de yapıyoruz cebinize, kızısına ama çünkü şey Ahmet Rıfaî'nin verdidir. Öbürlerini karıştırmıyoruz inşallahu rahman. Şimdi beni kısaca bir dinleyen ilanları yapıyorum. Ondan sonra hemen duaları yapıyorum kardeşler. Önümüzdeki Perşembe günü Perşembe sohbetine Gelemiyorum çünkü bu Teketek programına beni Habertürk çağırdı ee, Bu Perşembe saat 9'da o programda Olacağız. Efendi Hazretlerine Sordum. Çık çık dedi. Allah'a Sığın çık dedi. Çık buyurduğu için izin aldım çıkıyorum ee, Bu perşembe Saat 21'de 9'da Teketek de inşallah nasip Olursa bir şeyler anlatmaya çalışırız Siz de bizi destekleyin Gençler mailleriyle vesaireyle benim gibiler internetten anlamaz bizim gibiler zikirle. Yasin Şerif okuyun. Tesbihler, salavatlar Allah muvaffak eyleye. E, yanlış konuşmaktan muhafaza eyle Yanlış konuşmayız da yanlış anlaşılır. Onun için de yardım Allah'tan gelsin. Ondan sonra canlı olarak e, bizim Cübbeli Ahmet Hoca TV sitemiz var ya, oradan canlı seyredilebilecek inşallah. Siz efendim Televizyona da bakmaya böylece lüzum kalmaya Bilir Biz ne zaman geliyoruz bu perşembe yok Ondan sonraki perşembe Cuma gece sohbet Var Rahman. Son olarak 7 Ağustos'ta Umre'ye gidecek bu son hafta Sonra kaçırdık gelemedik demeyin Ramazan hiç Hiçbir hocayla gitmiyorsunuz Ramazanda ömre yapan Resulullah buyuruyor Benimle haç yapmış olur Böylece bir müjde var Gelebilenler sonra üzülmesin. Son hafta olarak ilanlar yapılıyor. Arifan dergisine de sahip olun. Bu mübarek dergide Efendi Hazretlerimizle Şam'a gidişimizde olanlar yazıldı. İçinde de bir cd hediye veriyoruz size. Onda da Hacı Mahmut Efendi Hazretlerimizin faziletlerini anlatmaya çalıştık. Kasır aklımızla beraber. Onu da tanıyıp tanısak, tanıtsak sevsek, seviliriz inşallah. Dostları sevenlerden oluruz. O sohbette zediye oluyor. Arifan dergisine sahip çıkın, her yerde okuyun okutun inşallah. Amin. Subhanallah ala ala ala ala ala. Rabbil alamim. Salat ve selam ve la sidi al ala ali o cahbi ejm'a'in. Ya ya rahimin <Grass> ya rahimin ya Ya kayyum ya ya ikram ya Ya ikram. Saatler süren dualar yapabiliriz. Evet hadiste çok dualar biliyoruz Velakin vaktimiz dar olduğu için Allah'tan alacağımız ne istiyoruz? Bu cemaat bu mecliste ilimde bulundu buluştular evvela cennetini istiyoruz. Allahümme inna nes'elüke el cenne ve ne'udibike minennâr Allahümme inna nes'elüke ridâke vel cenne ne'udibike misekatüke vel nâr Amin. Allahümme inna nes'elüke el cenne ve mâ karrab eyleyâ min kavlim ve amel Cennete neyle yaklaşırız? ehl Sünnet itikadıyla. Neyle yaklaşırız? Farzları, vacipleri, sünnetleri, müsapleri, edepleri yapmakla. Onlara muvaffakiyet istiyoruz ihsan eyle. Ve ne'udü mükeminen nâr. Ateşinden sana sığınıyoruz. Bu, bu derste dinledik. Ateş yakıyor. Kömür halinde bekliyor cehennem. Demirleri eritiyor. Biz zayıf yaratıklarız Allah'ım. Bu mübarek gecede buyurdun. Rahmetim gazabımı geçti Allah'ım. Gazabını kaldır bizden ya ya Rabbi bu zamana kadar seni ne kadar kızdırdıysak, seni gazaba getirecek ne günahlar yaptıysak. İmam Rabbani diyor bir kelimeyi Tevhid okuyan Allah'ın bütün gazabını kaldırır. Biz de senin gazabını kaldırmak niyetiyle buyurun. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bu kelime-i tevhid ile ya Rabbi gazabını kaldırıyoruz. Sen de üzerimizden def ile ya Rabbi. Ve bizi ateşine, gazabına yaklaştıracak inançları, amelleri, fikirleri, kötü düşünceleri ve ahlakı bizden sana sığınıyoruz uzak ya Rabbi. Amin. Amin. Allahümün lehanselüke <gülüyor> min hayrima muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Rabbi biz ne dualar edelim. Çok dualar edecek vaktimizde kalmadı. Ama biz istiyoruz ki sevgilin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Binlerce, yüz binlerce. Ne dualar yaptı, ne niyazlarda bulundu, senden neler istedi, hepsini istiyoruz bizden nasip eyle. Ve ne'ûzübüke, min şerime isteâdeke minu nebiyyüke, Muhammedun sallallahu teâlâ aleyhi ve Ya Rabbi, Habibin sana nelerden sığındı? Bazılarını hadislerden biliyoruz, çok şeylerden sığındı. Biz hepsinden sana sığınıyoruz, emin eyle. Ve entel aleykel ve la havle ve la kuvvete Yardım istenilecek ancak sensin. Hayırlı muradımıza ulaştırmak ancak senin işin Allah'ım senin yardımın olmadan ne gücümüz var ne kuvvetimiz var bu gecede Bize namazlarını ibadetlerle ile ihyasını nasip eyle Amin. Yarınki oruca kuvvet ver nasip eyle Amin. Mübarek Recep ayını bizden hoşnut ve razı eyle Amin. Şaban ayına rızanın kavuşmak nasip eyle Ramazan-ı Şerife iman İslam sıhhati afiyetle tebliğ eyle ya Rabbele alemin içimizde ne hayırlı muradı olanlar varsa okunan miraç dersi hürmetine her türlü hayırlı muratlarımıza nail eyle. Amin. İçimizde ne korktuklarımız varsa her türlü korkularımızdan şumbarek miraç dersi hürmetine emin eyle. Allah'ım bu fakirde bu tebliğlerde meşgul oluyoruz. Kabul eyle. Amin. Tesirlerini halk eyle. Amin. Bizim aleyhimize iftira kampanyaları kurup da bizi gözden düşürmek için uğraşanları da kahreyle yarım. Helak eyle yarım. Amin. Sen bu dini İslam'ı anlatanlara Böyle suy niyetler taşıyanları Bertaraf eyle ya Rabbi Amin. Ya Rabben Alemin Çocuklarımızdan dertliyiz Namazda zorlanıyorlar ibadette gevşeklik ediyorlar Keyiflerine kaçıyorlar Biz onların terbiyesinden aciz kaldık Sana havale ettik Sen terbiye eyle ya Rabbi Amin. Namaz ehli Kur'an ehli zikir ehli eyle ya Rabbi Amin. Ailelerimizi yare eyle itaatkar eyle Amin. Mal evlat fitnesinden muhafaza eyle Kadınımızı, erkeğimizi, radyolardan, internetlerden, dünyanın nerelerinden dinleyenler varsa hepsini bu dualara ilhaka ile. Ya Rabbi mübarek mirat gecesi hürmetine bu gecede farz kılınan şu beş vakit namazı hakkıyla kılan zümreye ilhaka ile. Allah'ım bu beş vakit namazın bütün zorluğunu bizden al Ya Rabbi. Amin. Bunu bize can eyle, ruh eyle Ya Rabbi. Amin. Bunu cemaatle edaya muvaffak Ya Rabbi. Allah'ım bir vakti geçirmeden ölmek nasip beyle Ya Rabbi. Allah'ım sabah namazı zor oluyor, sabah namazında kolaylıklar ihsan eyle. Allah'ım ölünceye kadar bir daha bir vakit kazaya bıraktırma ya Rabbi Alemin. Yani büyük duaların en büyüğü, ne isteyelim ne isteyelim, Allah'ım kurban oldu. Bir dua hakkı versem bunu isteyelim ya Rabbi. Bir vakit kazaya bıraktırma bize ya Rabbi. Sen çoluk çocuklarımızda, sevenlerimizle, akrabamız, taallukatımızda, hep namaz ehli eyle, Kur'an ehli eyle, zikir ehli eyle, amediyenlerine harca, hamden azade eyle. Şumbarek her derde Deva olan dua ile 37 tehlil ile meşgul olarak Bütün dertlerimizden halasa ile Kur'an'ı bize şifa eyle Amin. Ruhlarımıza deva eyle Allah'ım şumbarek Gecede hepimizde içerimizde borçlular var bunlara ödeme Kolaylıkları ikram eyle Amin. Bu 37 tevhidi okusanız dua etseniz Ödetecek Allah böyle buyuruyor Hz. Ali Efendimiz Resulullah öğretti buyuruyor bunu sallallahu ve sellem Ya Rabbi Alacaklıları olanlar, alacağı olanlar var, Onlarda da tahsil etmelerini nasip eyle. Amin. Ya Rabbi işsizlere hayırlı işler, eşsizlere hayırlı işlere ikram eyle. Amin. Ya Rabbi'l-âlemin khîr İçimizde senin rızan için taşıdığımız ne hayırlı dilekler, muratlar varsa asan eyle. Cemî müşkilatımızı hallü asan eyle. Amin. Sıkıntılarımızı ferhat tebdil eyle. Hastalıklarımızı şifaya tehvil eyle. Amin. Ve Ya Rabbi Doğu Türkistan'a yardım eyle. Amin. Ya Rabbi Çin zulmünü durdur Ya Rabbi. Amin. Dünyanın neresinde zulme uğramış Müslümanlar varsa halasayla. Ya Rabbi Doğu Türkistan'da binlerce insanı aldı götürdüler. Onları yuvalarına döndür Ya Rabbi. Amin. Bu komünistini Çin'i kahreyleyip gücünü iptal eyle Ya Rabbi. Amin. Bu Müslüman Doğu Türkistan halkına müstakillik ve tam bir e, istiklal nasip İslam'ı yaşama hürriyeti nasip Amin. Amin Ya Rabbel Alemin. Dünyanın neresinde? Filistin'de, Cezayir'de, Afganistan'da, Somali'de, Keşmir'de, nerede? Senin dinin için gayret edenler varsa Mansur Muzaffer Amin. Dinini bozmaya çalışanları meghur eyle, mehzul eyle. Allah'ım İslam'ı Kur'an'da, Sünnet'te, ehl Sünnet'te cema ile Amin. Amin. Ya Rabbi ehl Sünnet, sözlerine tesirler halka ile Amin. ehl Sünnet dışı konuşanların tesirlerini iptal eyle. Amin. Kalpler senin elinde eli Sünnet'e çevir ya Rabbel Alemin ve Askerimiz, polisimiz bizim güvenliğimizi temin ettikleri için onları bu dualara ortak eyle. Amin. Bütün yapılan amelleri ortak eyle. Amin. Teröristlere, eşkıyaya fırsat verme ya Rabbi. Amin. Vatanımızı ve İslam vatanlarını iç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle. Amin. Sen fazl-u kereminle ya Rabbi'l âlemin ve hayr Yeniden ecdadımıza yakışan şekilde İslam'a hizmet eden bir ümmet yetiştirmek nasip eyle. Amin. Mübarek gecede ruhani miraçlarımızı itmam eyle. Ölmeden manevi mirat yapmak nasip beyle, Manevi mesafeleri kat edecek yollara girip çalışmak nasip beyle. Bu dünyaya sana kavuşmaya geldik ama Boşuna dolaşıyoruz Ne için yaratıldığımızı bile düşünmüyoruz Bizleri Yaratıldığı gayeye Hizmet edenlerden eyle Amin, Amin. Bi hurmet ve yasin Sallallahu ala ve ala aleyhi ve sellem'e Teslimen gazira velhamdülillâ rabbil alemin Kardeşler aşağıki camide Ayakkabılıklar berbat, yıkık durumdaydı. Cemaat şikayet etti. Ben derneğe dedim bunları yapın. 7-8 milyar tuttu. Makbuzu da var. Yukarıda derneğimize bağış lazımdır. Çünkü temizlik olsun diyoruz. Ama baş edemiyoruz. Bunu bir kişi iki kişi de vermiyor. Bunun için cemaate ilan ediliyor. Makbuz mukabilinde yardım edebilirsiniz. Miraç gecesidir. Hadis-i Şerif'te buyuruyor. Recep ayında bir sadaka bir hayır. Hele bu gecede yapan Allah canını cehennemden... Yavruyken yuvasından uçan karganın Yaşlıyken öldüğünde Yaşadığı müddet 500 seneye kadar Yaşayabilir 500 sene cehennemden uzak eder diyor Hele hayır yapsa Ertesi gün oruç tutsa diyor Bu kişiye Allah'ın vereceğini bütün halk toplansa Yüzde birini yazamazlar Resulullah buyuruyor 13 için Recep ayına ikram edin Allah size bin kere ikram edecek Allah'ın ayını uğurluyoruz Rabbim bizden razı eylesin Şefaatine nail eylesin Şikayetinden emin eylesin. Hepinizin hayırlarınızı kabul eylesin. Bu gecede salih amellere muvaffak eylesin. Amin. Amin. Bi hurmet Daha ve Yasin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ve, ve teslimen kethira. Elhamdülillah Rab'lerine dualarımızın kabulü ve hayırlı muratlarımızın husulü için buyurun. Es salatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Es salatu ve selamu aleyke ya Habiballah. El salatu vesselamun aleyka ya şehid el-evvelin ve el-ahirin. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin. Muhammed Mustafa'mızın ve ali ashabının, Hizmet-i Şah'ımızın Hüsn Efendi babamızın, İsmet babamızın Ali Efendi'nin, Halil Halilullah Efendi'nin ve Doğu Türkistan şehitlerinin Asker polislerimizin şehitlerinin ve bu cemaatin geçişlerine ervah için